بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا الله وما توفيقي وعصامي الا بالله الرجات رسول ربنا على محمد عوذ بالله من شيطان الرجيم ربي عوذ بك من همزات الشيطان وعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحين القيوم Hassantukum bil hayyil qayyumil lezii mut ebeda ve defa'tu ankum su ev la huvle kuvvete illa billahi azim Rabbim sohbetimizi hayra vesile eylesin. Amin. Allah Teala dedi duyduklarınızı güzel kavrayıp, güzel anlayıp, amele muvaffak eylese. Ya Rabbi, askerlerimize bu Fırat Kalkan operasyonda başarılar ihsan eyle, Amin. zaferler ihsan eyle. Allah'ın bu UŞİD-i kahrumahu perişan eyle. pkk de de bitir ya Rabbele Yahudi, Nasara'yı, arkalarında Haçlı ittifaklarını iptal eyle ya Rabbi. Oyunlarını iptal eyle ya Rabbi. Sen vatanımızı böldürme ya Rabbi. İç savaştan, dış savaşta muhafaza eyle. Ya Rab, askerlerimize, nasıl bunlarla mücadele edeceklerini, komutanlarımıza, emniyet müdürlerimize, komiserlere, polislere ilham eyle ya Rabbi. En hayırlı kararları almalarını nasip eyle. Ya Rabbi, kandırılmaktan muhafaza ele, içlerinde gizli FETÖ'cü, PKK-cı var hepsini teşhir eyle! En yakın zamanda simalarıyla, alametleriyle izhar eyle, Ya. Rabbi! Hepsini meydana çıkar, ortaya çıkar ki, Ya Rabbi! Daha bundan sonra askerimizi, polisimizi oyuna getiremesinler, Yâ Rabbelâni! Veyâ gayrân nâsârîn, veyâ gayrân fâtihanîn! Bir an evvel Elbab'ı da kurtar, Ya Rabbi! Haleb'i de kurtar, Ya Rabbi! Bütün oradaki vilahatleri halâs ile Yâ Rabbi! Ehli sünnet Müslümanları yerlerine salimen, ganimen, muhacirleri adeyle ya Rabbi. Bir daha da hiçbir PKK'nın, PYD'nin, IŞİD'in eline geçmemesini nasip eyle ya Rabbi. Huzur şükun üzere ya Rabbi, e, sınırlarımızı, sınır boylarımızı güvenlikle eyle ya Rabbi. Sen fazlu kereminle ne kadar şer güçlerin adamları varsa oralardan ya Rabbi, kahrumahı perişan eyle. Sükunetle, sekinetle, huzur ve emniyet içerisinde, Vatanımızı bize bağışla, biz ibadet edeceğiz, dinine hizmet edeceğiz. Emri bil maruf neyi yapacağız, elimizden geldiği kadar İslam'ı yaşayıp yaşatmaya çalışacağız. Ya Rabbi sen medreselerdeki talebeler hürmetine ya Rabbi. Okuyan, sabiler, hafızlık yapan sabiler hürmetine ya Rabbi. Şu memleketi bir daha bağışla bize ya Rabbi. Ve ya gayren nâsirîn ve ya gayren fâtiîn. Sen bunların ya Rabbi meclistekine, sözcülerine kadar, belediyelerine kadar, nerelerde bu hainlerin adamları varsa bunların hepsine de hak ettikleri cezaları takdir eyle ya Rabbi. Dünyada ahirette belalarını acilen irsal eyle ya <cullört> Amin Allahu salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi afdala salavatih adede malumatike ve ve Dualar kabuldur arkadaşlar. Vakitleri geliyor, işte her şey saatine bağlıdır görüyorsunuz ne oldu, ne olmadı, niye olmadı falan acele ettiğimiz işler oluyordu. Oluyor teker teker inşallah. Allah tamamına erdirsin. Amin. Allah hükümeti muvaffak eylesin. Amin. Tayyip Bey'e de, Binali Bey'e de, hükümet ricaline de, Ya Rabbi hayırda, devam üzere, ehl sünnet itikadı üzere, amel üzere, sebat üzere Allah'ın rüştlerini ilham eylesin. Hayırlı müsteşarlar ihsan eleyip, onları hayırlara delalet edecek, şerlerden engelleyecek insanlarla tanıştırsın, karşılaştırsın. Amin. Allah Teala hayırlı uzun ömürlerle bu FETÖ'den de PKK'dan hepsinden bu belaları bertaraf edene kadar hayırlı imkanlarını daim eylesin. Allah'ım zarardan zevalden onları da bizde muhafaza eylesin. Amin. Amin. Dua etmek sünnettir. Baştakilerin iyiliği bizim iyiliğimizdir. Onların salahı bizim vatanın milletin salahıdır. Duacı olalım inşallah. Duacı olalım. Tabi kul kusursuz olmaz ama Allah'a yalvaralım. Allah Teala her işte adımlarını sabit Ve tesdit ve doğruya doğru yönlendirsin allah Teala. Teala. Çok hatalar olduğunu kendileri de itiraf ediyorlar. Yanıldık, yanıltıldık, aldatıldık, kandırıldık. Yalan da söylemiyorlar. Hakikaten de adamlar Müslüman kılığında namazlı abdesti, karısı kapalı bilmem ne. Pazartesi, Perşembe doğru tutuyor bu FETÖ'cüler. <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Hakikaten tutuyor. Teheccüd kılıyorlar. Teheccüde kalkmayanı fırçalıyor FETÖ. Ama ne teheccüd? Teheccüd kurtar mı bunları? Adamın imanı yok ki teheccüd kurtar. Adamların imanı yok. Şeraata inanmaz, sünnete inanmaz, bir şeye inanmaz. Yahudi Hristiyan'ı cennete sokma uğraşır. Bu adamların ne alakası var ama görünüşte nasıl? Oruç, pazartesi, perşembe, teheccüd bilmem ne böyle. Çok kandırdılar milleti, mahvetti perişanetler, ocakları batırdılar. Yüz binlerce yani aile aile. İnsan değil, yüz binlerce aile ya Baksana elli bin, altmış bin Sırf işten çıkarılan, uzaklaştırılan, şusu, busu Milyonlara tealluk etti, memleketi mahvettiler ya Herkes birbirine bakıyor, korkuyor O FETÖ'cü mü, bu FETÖ'cü mü Böyle bir belaya bizi uğrattılar Allah Teala acilen bu kurulan kriz merkezlerine Allah Teala Hayırlı istihbaratı yapmayı nasip eylesin Kim hakikaten bu terör örgütüne mensup, kim Onların efendim ihbar etmesiyle e, yanlış yere içeri atılmış. Bunları bir an evvel ayıklamalarını nasip eyle ya Mazlum olan, masum olan, mağdur olanları bir an evvel halas eyle ya Zalim olup dışarıda olanları bir an evvel içeriye atılmasın nasip eyle ya Bu Bu kargaşayı durdur ya Rabbi. Amin. Memleket böyle böyle çalkalanıyor, çalkalanıyor. Huzur kalmadı, bir şeyiz kalmadı, bereket kalmadı, güven kalmadı, maddi, manevi Bunların uğursuzluğu sardı. E tabi Yahudi Hristiyan Cennet'e girmeye uğraşan adamın hayır olur mu? Bereketli olur mu işte bunların senelerde bunların hakimiyetinde meğer ortalık. Değil mi? Hükümet bütün bunlar yönetiyor. Emniyet bunlarda. Yargıtay bunlarda, Danıştay bunlarda. E, maliye bunlarda, askeriye bunlarda. Her yer bunlardaymış meğer. bize zaten zannediyoruz hükümet var. Hükümet görüntüdeymiş. Her şeyi bunlar yönetiyormuş. Memleketi az da Yahu diye teslim etti gittiler. Yani Mevla yine bu Ehli Sünnet'in bereketine Efendi Hazretleri gibi velilerin dostanı hürmetine vatanımızı bağışladı tekrar. Amin. Allah bir daha böyle bir belaya yanaştırmasın yaklaştığı. Allah'ın bu Müslümanlar uyanık eyle ya. Önne gelen namaz kılıyorum diyen, karısı örtülü diyene, kandırma bunları ya. Amin. Ya Rabbi Ehli Sünnet'i tam ay, ayın bu millete Ehli Sünnet şuuru ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bir an evvel şu millete idrak ihsan eyle. Ne diyelim ya Rabbel alemi veya hayranı da asrın. Yani muktede Müslüman var, onlarda bunlar kandırdı. E geri kalan zaten dinden limanda hiç haberi olmayan halk, onlarda bir acayip olmuş. Kilise, roket atılıyor, kaç kişi yaralanıyor, memlekette efendim hiç savaş çıkartılmaya çalışılıyor. Oradan bütün etrafımız sarılmış, askerimiz dağlarda, bayırlarda operasyonlarda her gün şehit veriyoruz. Bugün yani milletin derdine. Deplasmanda da bilmem ne olmuş. O takımın seyircisine izin vermişler. Gel sen de maçı izle falan. Onlar yasağı kalkmış falan. Yahu burada vatan gidiyor, memleket gidiyor. Millet hala maç, haç, deplasman, son dakika haberler, bir şeyler. Ulan ne oluyor dedim, bende bir şey var dedim ya. Çok önemli iş oldu. Maçı seyretmeye izin almışlar falan falan bu milleti bu işlerden soğut yarabbela bu milleti doğruyu anlamaya vatanının milletini koruma şuuruna ermeye muvaffak eyle Amin. ne dine yarıyorlar ne dünyaya yarıyorlar ne ahirete yarıyorlar hadi oynayanlar para alıyorlar bu izleyenler ne alıyorlar ne anlıyorlar ben bir şey anlamadım ya ama kardeşim işte böyle oyaladı İngiliz bizi bu İngiliz oyunlarıyla oyaladı bizi şimdi dizilerle maçlarla vesaireyle millet ne hale geldi hiçbir şeyden haber yok FETÖ memleketi ele geçirmiş, bir kişi duyan yok bas bas bağırıyor senelerdir, bu ne bağırıyor ya diyorlar dinler arası diyalog diyorsun, bize ne bundan diyor ya adam ne anlatıyorsun diyor bana anlatıyorsun, İslamoğlu böyle tehlike ediyorsun IŞİD'i anlatıyorsun, tehlikeler var diyorsun ne alakası var diyor ya. bomba geldi bu kafana anlıyorsun ya mübarek adam, bomba gelmeyin mi beklemek lazım ya ne sohbet dinliyorlar, ne nasihat dinliyorlar Günlük değil, dakikalık yaşıyorlar. Dakikalık, günlük de değil ya. Hiçbir projesi yok, planı yok. Yahudi 100 sene sonraya plan yapıyor, 200 yüz sene sonra yapıyor. İngiliz'in, Amerikan'ın planları ona göre. Tabi Allah'ımız bütün planları iptal ediyor elhamdülillah. Edecek, daha da göreceksiniz, edecek Allah'ın zihniyle. Küfür, hüküm süremez. Allah Teala eli sünnet dışı fırkalara, Müslümanlar üzerine hakimiyet vermeyecek Allah'ımız. Vermez. Vermedi bugüne kadar, Müslümanlar için de hep ehl sünnet aziz olmuştur, ehl bid'at hep zelil olmuştur Olmuştur ve olmaya devam edecek inşâallah Rahman Onun için hepsinin foyası çıkıyor işte tek tek meydana çıkıyorlar ama keşke daha önce uyanılsaydı zararın neresinden dönersek kâr kabilinden Allah'ın bu milleti hakkı hak gösterip ona uymayı nasip eyle, Amin. batılı batıl bildirip ondan sakınmayı müesser eyle Amin diyen dillerin harcamdan azade ila. O sallallahu aleyhi ve selle Muhammedin ve ali-i ve Amin. Hep salavat okumak lazım, hamd etmek lazım, zikir etmek lazım. Gafletten uzak durmak lazım. Hiç tetikte. Müslüman tetikte olacak. Hiç güven yok. Güvenemez. Gece ne olacak? ne olacak? Hangi bela gelir? İçten, dıştan, gökten, yerden, zelzeleden, afetten, fırtunadan bir şey belli değil. Sel, yel, görüyorsun bir taraf, bizim memleket görevleri tarafı, ey nesil hep sele gitti. Bir anda geliyor değil mi? Bir anda o tarafa sel vuruyor. Ondan sonra, orada da iki kişi şehit oldu. Sel de ölen şehittir, Rabbim kabullen nur eylese. Ondan sonra, bir tarafa roket patlıyor kafasına, bir tarafa yani Bir fırtına geliyor, ya hiçbir gücümüz yok arkadaşlar. Geçin birkaç gün evvel biraz fırtuna oldu. Biraz şiddetlense diye uçuracak. Gökteleni alır gider ya. Yani yüz katlı binayı rüzgar kaldırabilir. O kadar gücü var. Allah veriyor o gücü ona. Ayarım Mevla'nın elde ya. Ayarım Mevla'nın et. İşte at kavmini, at kavmini helak eden rüzgâr. فَمَّا عَادٌ فَوْلِقُوا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ Haddini aşan, haddini aşan, efendim, azgın bir kasırgayla koca at kavmi helak oldular. <gülüyor> at kavmi ne kadar uzun, ne kadar iri, ne kadar boylu adamlar biliyor musun? Yani hadis-i şeriflerde bunlar beyan ediliyor. Ta dizinden şeyine, kaç metrelerce gidiyorsun dizine bulamıyorsun adamın. Cesedi bulundu da bir tanesinin. Daha efendim sahabe zamanında gidiyor ki Yemen tarafında yani kilometre belki kilometre gidiyorsun dizine geliyorsun. Böyle adamlar ya helletilem yokluk misla fil bilat. Kur'an diyor ki onlar gibilerini şehirlerde yaratmadım iş diyor Allah diyor. Ayet var ya. Ayet söylüyor, misli yok. E bu adamları rüzgarla ilak etti. Bu adamlar bir tanesi şimdiki göktelen boyundaydı. Bunları elak etti. Bir de onlar birbirlerine de dayandılar sıkı sıkı sarıldılar bir de toprağı da kazdılar dizine kadar toprağa giriyor. Dizine kadar ne demek biliyor musun? Peki ha bu binada kaç tane? Dizine kadar. O kadar da toprağa girmiş. topraktan söktüm Allah buyur. Sok söktüm attım diyor. Bir de havada kaldırdım, tokuşturdum. Birbirine havada vurdum. Küt aşağı. Feteral kavma fiha sar'a. Hepsi çarpılmış gibi işte sarah hastası nasıl düşer öyle. baygın vaziyette, ölü vaziyette kendine sanki büyük hurma kütükleri gibi yani büyük ağacı böyle uzatsın koca bir ağacı öyle uzandılar kaldılar Allah buyuruyor Mevlana'nın rüzgarlarının deposu var. Yağmurların deposu var. Hazineler diyelim. Hazine şimdi siz depo diyorsunuz. Ve şeyin illa indenah Her şeyi bizim katımızda hazineleri var diyor. Mevlâ'nın ayeti bu. Efendim... Yağmurların hazinesi var. Depolar, mahzen. Mahzen hazineden geliyor i̇şte, Hazine esasen şey demek değil. Mücevherler demek değil. Esasen hazine gizli. Gizlenmiş yer yani. Bir şey ortada olmayan şey, gizli bir tarafa kaldırsan Ora mahzen yani. Hazinede o demek, lügat manası olarak. Sonradan şimdi hazine deyince mücevher, falan altın gümüş sahne ettiriyor. Ama lugato o değil. Her şeyin hazineleri ne? Bizde. Yani depolarında rüzgarlar, yağmurlar, karlar, dolular. Hepsi bizde. وَمَا نُنَزِّلُوا اِلّٰى بِالْقَدَرٍ مَعْلُومٍ Ancak onları neyle indiriyoruz? Bilinen bir miktarla indiriyoruz. Yağmurun ölçüsü var. Miki Aleyhisselam damlasına kadar sayısını biliyor. Damlasına kadar sayısını biliyor. O sellerde ne kadar damla... Kim hesap edebilir o damlayı? Gelsinler şimdi bizim memleketteki seli Amerika'ya verin milyar dolar, kaç damlayın dili tespit edebilirim? Edemez. Ben Mevla bunu malum miktar ile indiriyorum. Ancak Nuh tufanı senesinde Miki Aleyhisselam da bilemedi. O kadar gökten yağdı, yerden de çıktı, ırmaklar fışkırdılar, bütün dağların üstüne 18 arşın su çıktı, Meleklere de sorsaydın bu seneki şeyde berat gecesinde yazılan, teslim edilen dosyalarda yağacak yağmurların miktarı var mı sizin hesabınızda? Yok derler. Çünkü bir tek tufan senesindeki yağmur hesapsız yağdı. Allah'a göre hesaplı. Mevla biliyor damlasını. Ama melekler bile bilemedi. O kadar taştı. Bir de at kavmine gelen rüzgar. Rüzgar yani şimdi Mevla buydu ki Hat kavmi edilecek, Hud Aleyhisselam'ın intikamı alınacak. Allah Hud Aleyhisselam'ı gönderdi onlara, ne kadar vaaz etti onlara. Dinlemediler, tekzip ettiler, e, tehdit ettiler. E, efendim, mümin birkaç kişi var, onlara da çok eziyet ettiler. Ondan sonra hadi bakalım Mevla rüzgarı gönder. Çıksın rüzgar buyurdu. Yani bir öküzün burnu kadar. Yani öküzün burnu mesela büyük bir öküzün burnunda şöyle bir halka kadar bilye gibi düşün yani halka gibi şöyle. Yani Mevla'nın deposundan, rüzgarların deposu var. Her şeyin hazinesi bizde buyuruyor ya ayet. O rüzgarların deposundan istediği kadar çıkartıyor. Anladın mı? Salıyor yani. Mevla dedi ki çıksın bir halka kadar. Melekler dedi ki ya bu öküzün burnu kadar yani bir e, miktarda Rüzgar ham maddesi yani rüzgar çıkıyor. O ona göre yayılacak. Bu kadar rüzgar çıkarsa bunu dünya zapt edemez. Ne dağ kalır ne taş kalır. At kavmi gidecek derken hep dünya gidecek. Düşüneceksin şu kadar bir rüzgar çıksa depodan dünya hepsini taç ediyor. Şey toz duman edecek katacak. Mevla bir o zaman e, yüzük yüzüğün deliği kadar çıksın. Anladın mı? Şu, şu kadar nerede? Yani ö, ö, o zamanki bilmiyorum tabii büyük öküzler de var. Hadis-i şeriflerde öküzün burnu burun deliği kadar buyuruyor. Sonra onu daha küçültüyor ayarını e, meleklerin müracaatı üzerine. Ya Rabbi kulların helak olacak. Öbürleri de var dünyadası. Bunlar yaşamıyor. O zaman Mevla burada yüzük şey halkası kadar. Parmak tak takılan yüzük halkası kadar çıksın. Yani ayarlar Mevla'nın elinde. Biraz ayarını artırdığı zaman ne Amerika kalır, ne Rusya, ne Siyonizm, ne İsrail, ne bilmem ne. Ne Avrupa Birliği. Bütün kavurların işi işte o. Öküzün burnu kadar mı çıksın, yüzün eve halkası kadar mı çıksına bağlı. O kadar Allah'a basit işler. Bizim için zor işler, Allah için çok kolay işler. Onun için Mevla'nın gücü kaybolmamış ki, aciz kalmamış ki. Mevla bize bakıyor. Düz, düzgün adam olun. Bana tabi olun. İtaat edin. Emirlerimi tutun. Yasaklarımdan kaçın. Sonra dua edin. Ben sizi kırmam Allah buyuruyor. Ama görüyorsunuz memleket milletin gidişatı iyi değil. E bu terör niye çıktı? İç savaş niye çıkıyor? Dış savaş niye çıkıyor? Her tarafımız niye böyle? Bu kadar şehit niye veriyoruz haftada bir? Yani şimdi bunları sorguladığın zaman Mevla'ya da bir şey diyecek de yüzümüz de yok yani. Değil mi? Eğitimimiz bozuk, sistemlerimiz bozuk. Çoluk çocuğa okutulanlar yanlış Kur'an'a, İslam'a uymayan şeyler ders olarak bütün çoluk çocuğa hala okutuluyor. Mu? Okutuluyor. Hiç Allah kitaba Kur'an'a bir şey soran var mı? Yok. Her münker var, her isyan var, her günah var. Ya yani bu günahlarla dünya patar ya. İstanbul'un bir semtinde, bir mahallesindeki günah Dünyayı batıracak kadar fazla ya evlerde, ocaklarda. Ne yapıyorlar belli değil. Nikahsız görüşmeler, buluşmalar, efendim birçok gençler, efendim okullarda, yerleşmişler okulların kenarında. Kim bunun anası bir şey sormaz mı? Kız, kız çocuk erkek adamla beraber kalıyorlar. Hiç o kadar normal olmuş ki. Durup duran adam böyle normalden koşuyor. Kız arkadaşım, efendim, Lan kalıyorum Lan bu nasıl bir şey ya? Bunu Fatih Sultan zamanında, Yavuz Sultan zamanında böyle bir laf deseler Saraya, devlet Ali'ye Ayak akar Ya bu Kız arkadaşı ne ya? Şimdi bu kadar normal olmuş Çeşmeden su içer gibi Kız, kız erkek Nikahlanalım diyor Anası diyormuş ki nikah ne var? Anası diyor Nikah her var. Yaşayın öyle. Ana babalar daha namussuz olmuş yani. Nikahsız yaşayın diyor çocuklarına. Çocuklar ya haram olmasın günah olmasın düşünüyor. Ana babası diyor ki ne işiniz var nikahlan? Bunlar böyle olayların bir tanesi şu memleketi batırmaya yeter. Bir tanesi. Ne demek ya? Arşala titrer ya bu kız erkekler beraber. Geziyorlar, tozuyorlar, yatıyorlar, kalkıyor. Bu okulların, üniversitelerin etrafları bütün dolmuş Değil mi? Gönderiyor kızım, hangi üniversite çıktı? Giriyor imtihana, neresi çıktı? Fizan'a Gidiyor Fizan'a Fizan derken gidiyor Balıkesir'e Gidiyor Bursa'ya La bu seferi mesafe mağaramsız gidilmez Ya hoca sen ne konuşuyorsun? Hangi mağaradan çıktın diyor bana ya Ne seferisi ya diyor Ne seferisi diyor ya Yahu helal değil diyor Allah ahirete inanan diyor Bir Müslümana diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisinde bir kadın diyor mahrem olmadan seferi mesafeye gidemez. Yani 80 küsür kilometre seferi mesafe. Mahremsiz gidemez diyor. Şuradan efendim Ada Pazarı seferi ya. Bursa seferi. Yani en yakın gördüğünüz yerler seferi. Adam Amerika'ya göndermiş kızını. Millet Oğlunu gönderemez ya. Yani tüy bitmemiş çocuk, daha buluvermemiş tüy bitmemiş çocuk, onu bile gönderemez. Mahremsiz göndermemek lazım, fıkın derinliğine bakarsan, halal aram konusun nasla sabit olur ama fıkın derinliğine bakarsan çünkü korunması lazım, müdafası lazım, muhafazası lazım ya. Sen kalktırıyorsun, kızını gönderiyorsun. Ondan sonra. Yani böyle günahlar çeşmeden su içmek gibi kolay oldu derdi Efendim Hazreti. Ta ne zamanlar derdi bunu. eş işte aynı. Daha beter. Ondan sonra. Gelmişler, geçmişlere sövüyorlar, lanet ediyorlar. İzâ lâne âkırâ zil ümmet Bu ümmetin sonra gelenleri, önce geçenlerine lanet ettiği zaman. Tabii on tane mesele var. Bir tanesi de budur. Felyârtâkıbû'în de zâlkerîhâni hamla. Kırmızı rüzgarları bekleyin. En akıllı adamların aklını başından alacak iç savaşlar, dış savaşlar bekleyin. Zelzeleler, yerler, seller bekleyin. Ekonomik çöküntüler bekleyin. İslamoğlu sahabeye hakaret ediyor. Hayrettin Karaman Hazreti Muhabbi hakaret ediyor. Sevmem diyor radıyallahu anh. Öbürü efendim Yavuz Selim'e hakaret ediyor. Değil mi? Ecdadımız, kıymetli ceddimiz şu memleketleri, vatanları bize armağan etmişler, hediye etmişler. Saraylarında yatmamışlar. Bu kadar sarayları, imkanları varken gece gündüz ibadet etmişler, cihat etmişler, gayret etmişler adamlar. Büyük o padişahlardan bin kat keyifte yaşıyoruz. <gülüyor> Onlar bin kat sıkıntıda bizden ya hayat sürdüler, hiç keyifleri yoktu yani. Hazreti Yavuz'un kaç senelik bir hayatında bütün ömrü cihatta geçmiş adam kalkıyor Hazreti Yavuz'da faşist diyor, zalim gattar işte bilmem şudur budur ya devlete başkaldıran adama ne yapacak? eşkıyaya ne yapacak? şimdi bu hükümet PKK'ya ne yapıyorsa PKK'ya ne yapıyorsa hükümet he? Yavuz Hazretleri de devleti bölmek aynı şey yaptı da ne yapabilir yani? Ne yapası gerekiyor? Mecbur. Yoksa devleti bölüyor, ediyor, yavrulara verecek деп tüm buralar. O da emanet, emaneti muhafaza şey i̇şte Abdülhamid Han adına. Da dün yine bir televizyonda bana da biri bir, Kendisi zaten adam dengesiz. Evet, Abdülhamid Han Hazretleri'ne nelerdi? Bugün de yazmışlar hep şey. Yok ne açtı? Yok şarapları şey yaptı. Yok rakı imalatını başlattı. Sultan Abdülhamid'in işi bitti. Şarap imal ettirecek ya. La havle ve la, la, la, la, la. Büyük veliydi yani, Hz. Yavuz öyle, ömrü hayatı hep Resulullah Efendimiz'e geçmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Sina çölünü geçiyor, şu anda mantıken geçilemez ya. O imkanlarla, o günün şartlarıyla değil, bu günün şartlarıyla orduya yemek yetiştiremez. Yani bu nasıl geçmişler bu çölleri diye hala gavurlar çözmeye uğraşıyor. Manevi kuvvet olmadan yapılacak işler değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümde yürüyor diyor, ben nasıl atın üstünde yürüyüm diyor. Bütün ordu Şeyhülislam'ı gönderiyorlar işte falan. Efendim bir atınıza benim falan. Ya ne diyorsun sen? Nasıl atıma bineceğim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor yayan. Ben nasıl ata binerim diyor. Sen bu adamları ağzına alabilecek adam mısınız yav siz? Devamlı Mevla ile beraber olmuşlar. Hepsi üzere beraber olmuşlar. İşte Hasan Can diyor işte Efendim diyor, Mevla ile beraber olma zaman tam vefat edecek. E gidi Hasan Can diyor, sen bizi bugüne kadar kiminle zannediyordun diyor. Biz hep Mevla ile beraberdik. Gaflete mi düştük zannediyorsun diyor. Hadi bir Yasin Suresi oku da diyor, vefat edeceğim diyor. Kendi de başlıyor Yasin Şerif'i okuyor. Kim ya, biz ölürken kelime-i şehadet bile nasip olmaz bize. Biz Allah diyemeden gideriz biz be. Çoğumuz yani, gafil adamız yani. Hazreti Yavuz yani, Yasin okuyor kendi... Bırak kelime-i şehadet. Yasin'in tümünü okuyor. Ondan sonra sen de oku diyor yine diyor. Okurken selamun Rahim derken Allah'ın selamı ile ruhunu teslim ediyor. Bunlar en sağlam kaynaklarda danışman tarihinde de geçiyor. Bütün kaynaklarda zikrediliyor. Bunlar böyle adamlar ya. Kaç yaşına gelmişik? Yolda yürüyemiyoruz. Adamlar 20 yaşına, 21 yaşına İstanbul'u fethetmişler. 21 yaş nedir ya? Bizim çoluk çocuk evini bulamıyorum bir yaşında. Ya ben ne olsun 53 yaşına gelmişim. Ne, ne başarım var? Ne yapmışım ya? Yani herkes kendini bir sorguladığı zaman ne hizmetimiz var ya? Bu insanlar bu kadar ümmete, vatana, millete hizmet etmişler. Adam gelmiş bir köprü adını verdiler diye ne hazımsızlıklar, ne saldırılar ne... İşte onun için belalık durumumuz var. Bu ümmetin ahiri önce geçen kişilere lanet ve beddua ve hakaret ettiği zaman bekleyin belalar, kasırgalar, fırtınaları bekleyin Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte yine dualarla belalar geri dönecek inşallah. Biz yine duaya devam edelim. Gece gündüz zikredelim, ibadet edelim, dua edelim, koruma dualarını okuyalım. Ya Rab en iyi dua burada şuna uyuyor. Musa Aleyhisselam'ın duası Kur'an dualarında çıkacak birinci cilde rastlıyor o duası. Minna. Ya Rabbi içimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin? İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi helak etme diyor. Onun için yani biz ecdadımızı seven, onlara hediyeler gönderen, efendim dualar eden zürriyetleriyiz. Bu vatan onlardan bize emanet. Burada kıldığımız namazlarda, ibadetlerde, medreselerde, bütün hizmetlerde Hazreti Fatih'in, Yavuz'un ruhuna gidiyor. Hiç şüphesiz ki defterleri açıktır, kapanmıyor. Çünkü hayır bırakmışlar, fetihler yapmışlar. Onun için, Ya Rabbi sen bizim bu onlara yaptığımız dualara itibar ederek ve sen bizim iyi niyetimize bakarak içimizdeki beyinsizlere itibar etme Ya Rabbelâ. <Gülüyor> Amin. Böyle dua etmek, tabi Kur'an duasıdır, Kur'an de geçen dualardan. Sen imtihanların çoktur, dilediğin saptırılsın dilediğini idâta erdirirsin. Velîmiz, sahibimiz sensin. Bize mağfiret eyle, bize merhamet eyle. Amin. en hayırlısı sensin. Dua böyle devam ediyor. Inhiye illâ fitnetuke, tudillu be amen teşâ ve tehdîmen teşânte velîhuna, faghfir lenâ ve arhamnâ. Sen te خيرul ghafirîn. Bektub lena fi hadi ed-dunya hasene ve fil Biz sana döndük, tövbe ettik ya Rabbi. Günahlarımızdan da pişman olduk ya Rabbi. Bize dünyada da iyilik güzellikler yaz ya Rabbi. Ahirette de haseneler bağışla ya Rabbel âlemîn. Ya bu dua ile amel etmek lazım. En önemlisi de içimizdeki beyinsizliklerin yüzünden bize kötü muamele yapma kurban olduğum sana Allah'ım. Yani zaten dostların hürmetine düşmanlar yaşayacak. Yani dünyanın kuralı bu. Ahirette böyle bir şey olmaz. Zaten Mevla cevabına ne vuruyor? Kâle azâb-i usîbi bûbûvâneşâ. Ya Musa azabımı dilediğime çarptırırım, vurdururum. Ve rahmetî ve sâet Rahmetim her şeyi kaplamış. Ne demek kaplamış? Dünyada. Çünkü neden? Dünyada kafire de yediriyorum, münafâda rızık veriyorum, hatta gavurlara daha çok zenginlik veriyorum. Rahmetim her şeyi kaplamış. Ama bu dünyada Ahirette böyle olacak mı i Fese ektubuha Lillezîne ve yutûne zekâte Vellezînum bi-ayâtinâ yuminûn Ama rahmetim ahirette ayıracağım Kime ayıracağım? Ayetlerime inananlara Namazlarını kılanlara zekatlarını verenlere Haramlardan sakınanlara ayıracağım Onun için, Biz de ne diyoruz ya Rabbi? Dünyada da hasene Ahirette de hasene nasip eyle Ya nasibini dünyada tüketenlerden eyleme ya Rabbele, ahirete elice bir boş çıktıktan sonra dünya bin senede olsa, ömrün iki bin senede olsa bitecek, ahirette kesinlikle gelecek. Kesin bir gelecek varsa orayı düşünmek ve bir de orası bitmeyecekse, beş on sene değil ki, sonsuzsa bütün nazar itibarı oraya, hedefi oraya tutturmalı ve Ahiretimi olsun diye her türlü evem katlanmalı. İnsan, uykuyu azatmalı. yani neyse namazı kaçırmamalı, harama düşmemeli, fani zevkleri terk etmeli. Zaten helal dairesi geniş. Helal dairesinde seni zora sokacak bir şey yok ki, yersin, içersin, yatarsın, evlenirsin, bir şeyler edersin. Dünyada her imkanı da vermiş kurban oldum. İlla haramlara bulaşmamak lazım ki, takva üzere yaşarsak, İnşallah ahiret rahmetinden de nasibimizi alacağız inşallah. Ama dünyadaki bu dinsiz kitapsızlar Türkiye'de de bayağı bir kitapsız var, değil mi? Köşe yazarları var kitapsız. Bayağı bir namussuzlar var, şerefsizler var. Eveni bunlar yazıyorlar Yavuz Selim'e hakaret ediyor, Sultan Abdülhamid'e hakaret ediyor, değil mi? Ya bunlar ne ecdat tanıyor, ne bir şey ne hak biliyormuş. Yahudi uşağı, Siyonist uşağı bunlar. Bunlar Nereden şeyini alırsalar efendim, yallarını nereden alıyorsalar o tarafa, öbür tarafa havularlar. E şimdi bu beyinsizler de yaşıyorlar bu gemide. Yaşıyorlar ama burası dünya, dünyanın kaydesi bu. Dost düşman karışık gider. Ama ahirette böyle olmaz. Ahirette Kur'an, rahmet Kur'ası çekildiği zaman dostların adına çıkacak, düşmanlar mahrum olacak. Ya Rabbi bizi mahrum eyleme ya Rabbi. aleyhi ve sellem Muhammed. ''Ve alâ aleyhi ve sahbii'ye sellim'' Evet. Ne diyeyim yani adam işte. Adamın adını bile burada anmam uygun değil. Partisinin de adını anmayalım. Kendisinin de adını anmayalım. Yakışmıyor değil mi? Eskiden yakıştırıyordum ben, şimdi yakıştıramıyorum. Bunların isimleriyle konuyu ortalığı bulaştırmayalım yani. Onun için ecdadına akıza da onun ecdadı değil demektir. Efendim, Bizimle şeceremiz belli, ecdadımız belli. Atalarımıza saygımız var. Rahmetle yad ediyoruz. Kabirleri nur olsun. Amin. Ya Rabbi Hazreti Fatih Hazreti Yavuz ve Ser Selatin Ali Osman'ın kabirlerini nur eyle. Amin. Derecelerini ali eyle. Amin. Mahşer sabahına kadar şu vatanı, onların emanetlerini korumayı bize nasip eyle. Amin. Onlara hakaret eden bu adamların da acil belalanı takdir Amin. eyle ya. Allah salli ala seynama Vallahi Ali aleyhi ve sellem Bakalım köprünün adını değiştirene kadar siyaseti bırakmayacağım diyor Bakalım dünyada dura duracak mısın ki siyaseti bırakmayacaksın Yarın öleceğiz mi belli değil Köprünün adını değiştirene kadar Yaşayacağım demiş oluyor bir de Hem yaşayacağım diyor Siyaseti bırakmayacağım ne demek? Ama siyaset seni bırakabilir değil mi? Siyaset seni bırakabilir Seni kim sırtında taşır O parti de seninle uğraşacak hali yok ya Bu vaziyette İnsanların değerlerine, kutsallarına, milli manevi şahsiyetlere e, hakaret edenler. Tabi Sultan Hamid'in torunları ben ziyaret ettim evvelsi gün. E, dedim dava açın. Çünkü biz hukuksuz işlere karşıyız. Yani o sövdü diye biz ona ne yapamayız? Sövemeyiz. Yani bizde böyle bir şey yok. Ama e, torunları olarak, Sultan Hamid'in torunları dava açsın bu yazarlara, bu çizellere Ne kadar namussuz iftiralar yapıyorlar. Sultanahmet Han, büyük veli, büyük padişah, belki de Osmanlı en büyük padişahı diyebiliriz. Allah dostlarının en büyüklerinden. Ali Hadi Adr Efendi babam, dört mezhep müftüsü insanlar en büyük veli olduğuna şahitlik ediyorlar. Sen kimsin? Dolayısıyla e, yani hak sahipleri, tabi onlar da torunları olmuş oluyorlar. Abdülhamid'in torunu olunca, şeyin Yavuz'un da torunu olmuş oluyorlar. Dolayısıyla büyüklere, işte neyse vatan, milli değerlere, büyüklere hakaretler, suç olması lazım. Ee, yani var diyorlar öyle bir şey ama basit bir kanun mudur, cezaları hafif midir bilmiyorum, adamlar zaten milli, milletvekili olmuşlar milletvekili olunca da dokunulmazlık zırhına girmişler, değil mi? adamı demir taşı, ifadeye çağırıyorlar, gitmiyor Ifade çağırsan gitmiyor, olmuyor, PKK terörist değil diyor, onu diyor, bunu diyor hiç adamlar la yüsel, hiç sorulmuyor bunlara bir şey, ama Allah soracak Celle Celal e. Allah bu hükümeti de muvaffak edecek hesaplarını sorduracak inşallah İnşallah dua edelim de bu hükümet bu işleri görsün. Amin. Allah gördürsün fazlı kerem'i. Bütün bu hesapları sordursun fazlı kerem. Vatan hainlerinden, millet düşmanlarından Allah intikamımızı aldırsın fazlı kerem. Amin. Biz ne yapabiliriz? Elimizden bir şey gelmez. Ama kanunun suç olan şeyler var. Teröristi övüyorsun. Efendim suçu teşvik ediyorsun. Bunlar bir şey suç. E bunların hepsi ifade vermesi lazım. Biz yanlış yere, yalan yere İftiralarla üç kere hapse girdik çıktık ya Hiçbir şey suç yokken Suç diye bir şey yok Ben 2002'de hapisteyken Benim yargılandım 312. madde Fikir özgürlüğüne giriyor işte ''Deprem ilahi ikazdır'' sözümden yattım İki sene yedi ay ceza aldım Madde kaldırıldı ya Ben bandırmada yatıyorum Yasadan çıktı ceza maddesi Biz de dedik ki yasadan kaldırıldı bir daha müracaat edelim bari Yani kanun cezalık olmaktan çıktı. Fikir özgürlüğü dediler, herkes istediğini konuşur. bu ne ya dediler. Kaldırdılar. Biz de ne bilelim, var da 4-5 ay daha yata, yatacağımız. E dedik belki şey olur, Ta bandırmadan buraya gel, 15-20 saatte getiriyorlar şeylerle, kelepçeler, bilmem neler, Kan arabası gibi zulümler, eziyetler, tuvalete, efendim, adamı bağlamışlar bana, tuvalete girersen beraber giriyorsun, o sana bakıyor, sen ona bakıyorsun, ya bırak, elim şey, böyle ne işkenceler, kemiklerimiz... Neler ettiler? Neler ettiler? Ne zulümler ettiler de. E şimdi bir boşuna geldik buraya. O zaman değme zamanı. Boşuna geldik, 15 saatte geldik, 15 saatte gittik. yahu abdestin daha patlasan, abdeste indirmiyor. Çatlasan indirmiyor ya. Böyle zulümler altında gel. yahu kanun kalktı şey. Cezadan madde çıktı dediler ki sana uygulamıyoruz. E, uygulamadılar ve beni son güne kadar yatırdılar. Halbuki öyle bir kanun yok şu an, cezalık değil. Ve ben içerideyken kanun değişti, değiştiği halde uygulamadılar. Bunlar böyle. Onun için biz hukuk dışı bir şey istemiyoruz ama sen bu kadar hakiki suç işliyorsun, askeri polisi şehit eden adamı övüyorsun, bunlara terörist değil diyorsun, yani buna hakiki suç yani. Hakiki suç olduğu halde ceza almıyorlar. Bir kayım atandı diye ortalık kaldırıyor ya. Ya bu adam, bu belediye bütün paraları bilmem neleri teröristlere vermiş. Milletin elektriği yok, suyu yok. Doğu'da, Güneydoğu millet aç, açık, perişan. Gidip onlara bir yardım edecek yani belediye olarak. Hendek kazıyor. Oradan doğum yapacak kadın, sancılı kadın, hendekten geçemiyor. Çocuğu ölüyor, kadın ölüyor. Ya bu senin kendi halkın. Kürtçe bu da Kürt. Ya ne hendek kazıyorsun ya? Yol açmak imandandır, yol kapatmak küfürdendir, cavurluktandır, hendek, belediye hendek kazıyor. Niye? Adam hastaneye yetişemesin diye. Ya nasıl bir şey ya? Kayım atıyorsun, bütün dünya ayağa kalkıyor. Tayyip Bey'in dediği gibi. Çoktan olmalıydı diyor yani. Adamcağız demek ki evvelden beri istiyor da. Bunlar yani bir, bir şey yapan yok. Neyse işte bakan değişti, bir şeyler oldu da. Değil mi elhamdülillah? E şimdi biraz icraatlar... Göz ve görürlerle tutulur hale geldi. Allah bu yeni İçişler Bakanı da muvaffak eyle. Allah'ın bir an evvel e, bütün tedbirleri çünkü pay yok. Pay yok arkadaş. Pay kalmadı yani. Adamlar Dağutaş'ı işgal etmişler bak. Gittiler askerlerimize oralar kazandılar da yeniden bayrağı diktiler. E, Allah bayrağı bir daha oradan geri çekmesin Fazlı Kerem'iyle. Kendi vatanımızın topraklarını işgal etti herifler ya. Yavurluk adına, Ermenilik adına, Yahudilik adına adam burada iş yapıyor. Asker polisi şehit ediyor. E kendi Müslüman Kürdü de eziyet ediyor, işkence ediyor, çoluğun çocuğunu kaçırıyor. Ya Rabbi yakında bu işin bittiğini bize göster ya Rabbi. Biz de söz veriyoruz, İslam'a daha sıkı sarılacağız, haramlardan sakınacağız, bu millete nasihat edeceğiz. Biz vazifemizi yapacağız, biz de söz veriyoruz, sözümüz de durmamızı da nasip eyleyelim. Salli ala Seyna Muhammed. Salavatı ağzından düşürmeyin Her dua bir salavat Her dua bir salavat Salavatsız dua gökten Hicaplıdır, mahcup Allah'ın huzuruna manevi kabulüne Nail olamaz İlla salavat ile Kapıdan geçiş Anladın? Biletsiz geçiş yok Pasaportsuz giriş yok Salavatsız dua redd olur Bir şey dua diyorsun, ağzınız salavatlı olsun ben bari. Çocuğunu ettin. Hanımın ettiğin şu böyle ediyorsunuz bir şeyler ama rastgele ortadan ediyorsunuz böyle. Yani salavatsız, besmele'siz, hamdele'siz ediyorsunuz. Allah sana şunu versin kızım. Oğlum şöyle olasın. Tamam da bir de Allah'ın basledi mübarek. Bir salavat okusan duan kabul olacak inşallah. Allah salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi Amin ya Rabbi alim. <gülüyor> imam-u gazali, hucetul islam, kaddesallâhu-l rohu Hazretleri Bu arada da Yavuz şurada başımızda duruyor hemen Tepemizde Hz. Yavuz var değil mi? Evet. He işte, Hz. Fatih şurada değil mi? Biz de burada, burayı bırakmıyoruz değil mi inşallah? inşallah? Inşallah Sınırda nöbet bekliyoruz, burası sınır Ekumenik projesine karşı Patrikhaneye karşı sınırdayız değil mi? Evet. Cemaat terk edemeyiz burayı evet. Ismâliayi terk etmeyin İsmailâh, Sohbetleri, cemaatleri Terk etmeyin inşallah Bütün şehitler vermişiz biz burada hazır Efendi vermişiz, Bayram Efendi'yi şehit vermişiz Şehit verdiğimiz buralar bizim Biz Hz. Yavuzları, Fatihleri gavurlara teslim etmeyeceğiz inşallah Çoluk çocuğunuza bu şuurla yetiştirin Sakın buralardan ev satmak yok inşallah Satarsan da alan senden daha düzgün adam olsun tamam mı? Oldu sıkıştın satıyorsun Alan senden Daha düzgün adam olsun, satmasın gavurlara Buralardan bir şey satmayın, sattırmayın. Yani illa denetimli kontrollü. Çünkü yavrular almaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Onlar 50 sene bıkmaz. Anladın mı? Onlar bir projeyi 30 sene, 40 sene, 50 seneye göre hesap yapar. E yavaş yavaş işte burayı boşaltmak istiyorlar. Sur içini boşaltmak planları budur. Allah fırsat vermesin. İnşallah ecdadımızı efendim bunlara teslim etmeyelim inşallah. 13'ünç olup çocuğumuzu da bu şurla yetiştirelim. Ruhlarına Hazreti Yavuz'un, Hazreti Fatih Efendimizin ve Ali Osman Sultanlarımız'ın, Abdülhamit Han Hazretlerinin e, kaçıncı doğum günüydü? Hicriye göre değişiyor tabii. Beş sene almış Hicri'de. Bir ne yazdım ben oraya? 150 E 174 mi yazdım? He o hesap Hicriye göredir. Miladi'den beş sene fazla Hicri'de almış, yaş almış mübarek. Hep on, onda onda Efendim hepsinin ruhuna olmak üzere buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve rasuluhu La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adada ma shahu ilmullah Allah Allah Allah ya Rabbi bu şahadetlerin bu tevhidlerin Dağları aşan, gökleri, yerleri bir kefesine koysan, daha ağır basan Ecrü mesvubatını fazl-u bizden kabul eyledikten sonra Evvelen bizzat Haci-i Kainat Şefi'ül Us'at Fiyem'ül Arasat Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem fendiz, Aziz, Latif, Şerif, Ruh-i Saadetlerine Saniyen Hz. Fatiha, Hz. Yavuz Al-Faslan'dan başlayan süreçte bu vatanı bize hediye eden fet edip İslam yurduna İslam yurdu olarak ilan eden ecdadımızın ervahı tayibelerine Ali Osman'ın bütün sultanların ervahine kazsaten Yavuz Sultan, Fatih Sultan ve Sultan Abdülhamid i Evvel ve Abdülhamid Hanı hazratın ervahı hediye eledik vasıl eyle ya Rabbi. Şu saatte kabirlerini nur eleyip. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi bizden haberdar eyle. Amin. Ve himmetlerini üzerimizde, vatanımızın üzerinde bereketlerini, himmetlerini daim eyle ya Rabbi. O kıymetli ecdadımızın, o şehitlerimizin, o gazilerimizin hepsi arp meydanlarında vefat ettiler, gazi oldular, cihad ettiler, ömürlerini hayatlarını eğlenceyle değil, sırf İslam'a, dine, hizmetle geçirdiler. Onların bereketine bizi de affeyle, mağfiret eyle. Bu vatanı bize baki eyle ya Rabbi el-Al. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatirin. Sen dedesinin 7 cettinin Salahı sebebiyle torununun Duvarını düzelttiren Allah'sın Celle Celaluhu. Bu kıymetli ecdadımız Var. Biz bozuk adamlar olsak da Onlara layık olamasak da Sen onların bereketiyle Onların hürmetine bizi yaşat ya Rabbi Amin. İslam üzere yaşat ya Rabbi İslam üzere öldür ya Çocuk çocuğumuzu bu şuurla Yetiştirmeye muvaffak eyle Amin, Amin. Allah'u salli aleyhi ve Muhammedin ve ala ve sellem Eyvel velalet, ey oğul. Kendisinden ders isteyen işte e, nasihat isteyen o talebesine buyuruyor. İnleyen sahuke, şüphesiz ben sana nasihat ediyorum edeceğim şimdi bize maniyet e 8 şeyle. Ey oğul 8 şeyle nasihat edeceğim. İkbel ha, ikbel kabul et. Ha bu nasihatleri minni benden. Benden bu nasihatleri kabul edersen, liel laikune olmasın diye kabul et. İlmi senin ilmin yani o mektup yazdığınında çok büyük ilmi vardır tabii. İmam Gazali'nin muhatabı olmuş. Bizi 50 sene okutur, suya götürür, suzu getirir o talebesi de mutlaka ve, ve eyül velet dediği senin ilmin olmasın, hasmen düşman olmasın aleyke sana karşı, yemel kıyame. Bak kıyamet gününde ilmin karşına çıkıp düşmanın olur. Hadi. Neden? E, bu kadar bir şeyler biliyorsun. Madem bunları bildiğin halde niye amel etmedin? Diye ahirette mesuliyet var. Allah Teala'ya sığınıyoruz. Ya Rabbi, biz sana fayda vermeyecek, aleyhimize kasım olacak ilimden sana sığınıyoruz. Ya Rabbi. Le. Bizi muhafaza ele öyle ilimden ya. Bize öğreteceğin ilimlerle ameli de müsereyle ya. Rabbi. Amelsiz ilimden bizi muhafazayla yahu. ya, Amel. Salli ala Muhammed. Ala aleyhi ve sellem. Şimdi sana sekiz şeyi nasihat ediyorum. Te işleyeceksin mina bunlardan erbaaten dördünü yapman için. Ve te de'u bırakacaksın mina bunlardan erbaaten dördünü de bırakman için, yapmaman için. Dördü yapılacak, dördü terk edilecek. Bunların toplamı sekiz edecek. Şimdi bunlar tabii bir derste bitmese de biz sıramızdan... Emm el-lavati teda. Emm elletinin cemisi yani. o ameller ki tedau bırakacaksın. Yani nasihat ki nasihat müennes ya. bırakmanı istediğim konulardaki nasihatlerime gelince. Bunlar 4 idi başlıyor. Fehadiha birincisi. Ya bu ilimle de biraz ilgili bir konular ama hepimize de taalluk ediyor. Çünkü en nihayetinde medresede molla talebe olamasak da sohbette dinlediğimiz kişilerin talebesi konumundayız. İstifade etmemiz hasebiyle bizim de buradan nasibimiz vardır. Herkes hissesini alsın. Birincisi, burada çok yaptığınız bir iş mesela. Çok yaptığınız bir iş yapmamanız gerekiyormuş. ''Ella tünazıra'' e, ''Mücadele etme'' Münazara. Münazara Türkçeleşmiş, Türkçe'de kullanılıyor. münazarat karşılıklı tartışma. Tartışma açma, ehaden kimseyle, kimseyle tartışma, Fi mes'elettîn hiçbir konuda. Mes'de efendim, gücün yettiği sürece, yani imkanların müsa elverişli olduğu sürece, tabi imkanı aşan bir nokta olur, mecburen müdahale etmen gerekebilir, yani adam tabi helala haram diyor, harama helal diyor, değil mi? Karıştırıyor ortalığı bilmiyor, Millet de ağzını açmış inanıyor. Sucuk reklamı seyreder gibi. E, yani böyle bizim millet suları salyaları akaraktan böyle dinliyor. Adamda da çene var. Adem Aleyhisselam'ın babası var diyor. Ya dedeci kim diyorlar. Yani böyle bir millette var yani. Bunlar da hep okumuş seviyeli. Ne hikmetse üniversite mezunları hep kanıyor. Bizim benim gibi cahiller pek kanmıyor. Ne estağfurullah. Bunlara göre cahilim, daha diplomam yok. Beni FETÖ kandırabiliyor mu? Hayır. İslamoğlu kandırabiliyor mu? Hayır. Öbür adına nokta kandırabiliyor mu? Hayır. Haydarbaş kandırabiliyor mu? Hayır. Hiçbir kandıramıyor. Şia kandırabiliyor mu? Hayır. Vehhabi kandırabiliyor mu? Ama kananlara bak, hepsi prof, doç, değil mi? Hepsi okumuş. Çünkü bunlara besmelesiz kitap okutuyorlar. Başında besmele olmayanın sonu kesiktir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sen daha ne zaman anlayacaksın sen? bali zibali levdehu fi bismillah Fe hangi meselenin, işin, önemli konunun başı besmele, hamdele, salvele Bismillah olacak, elhamdülillah olacak, es-salatu vesselam hala Resulullah olacak. Bunlar yoksa fev ebteru, fev fev Üç rivayet var. Üçünde de sonu kesiktir. Hayırsızdır ve bereketsizdir. Ve bundan hiçbir fayda yoktur buyuruyor. Resulullah doğru söylemiş mi yine? <gülüyor> Sadaka Resulullah Fîmâkâl Evkemâkâlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl çıktı hep doğruluklar ya? FETÖ'nün bütün kadroları okumuş değil mi? Hepsi. Bu yüz bin adam belki de daha fazla kriptosu muriptosu ne kadarsa işte. Öyle bir milyon bir milyon belki eder etmez bilmiyorum. Pek reyleri yok. Reylerinin olmadığı şeyin düşmediğinden anlaşıldı değil mi? He? Hükümeti düşüreceğiz müşüreceğiz çok güçlüyüz dediler. Yarım puanları bile yok. Yani yarım puan bile etkiledi mi şeyi seçimi? Etkilemez. Ama nerede? Herif de Bomba almanın başına geçmiş. Adam suyun başını tutmuş, anladın? Mı? Biz de su bekliyoruz, aşağı doğru, derenin aşağı doğru dizilmişik. Herif de başını tutmuş. Biz de diyoruz ki çok kalabalığız ya maşallah, eli sünnet çoğuz. E çoğusun ama aptal salacak su kalmadı. Adam kesti. Yani bir Müslüman da suyun başına geçmemiş. Öyle mi? Adamlar etkili rollere soymuşlar, geçmişler. Hepsi okumuşlar, o kadar öğrenmişler, etmişler Ondan sonra böyle dinliyorlar bakalım İslamoğlu'nu da dinleyenlerin çoğu yazar çizer ha Yazar çizer, bürokrat Evet, hep o takımdan Böyle di dinliyorlar O da diyor ki Adem Aşer'in babası var mı? O da diyor ki, Spiker diyor ki, Var diyor Kur'an'da söylüyor diyor Nerede söylüyormuş Kur'an'da? İnni halakna insane min nutfatin meniden yarattık. İnsanı meniden yarattık. Senin gibi insanı benim gibi insanı meniden yarattık. Öbür ayet ne diyor? Ve insan min Bu Secde Suresi'nin ayetidir. Bu hususta en açık delil budur. Geçen böyle düşünüyorum, yatıyorum işte oğluk, kalkıyorum Haydarbaş. Bilmem ne benim rüyalarım bunlarla uğraşmakla geçiyor. Bu ayet aklıma geldi. yahu dedim bu ayeti okusak ya biz bu milleti okumaz Bunu ilk okudum size. Bu ayet ilk aklımda ki geçen geldi aklımdan çıkmasın diye epeydir de uğraşıyorum. Şimdi de ağzıma geldi. Ne buyuruyor? İnsanı yaratmaya başladı. Şimdi orada diyor insanı meniden yarattı? Tabi hepimizi sudan yaratıyor. Bu cinsi insan. Ama başlığı ne? Zaten kalabalı insan müsal sal kelfaqar saksı gibi kot kot öten kuru çamurdan yarattığını zaten El-Rahman er suresi söylüyor. O ayetleri zaten inkar etmiş oluyor, değil mi? Mehmet Aydın işte o eski bakan denen adam demiş ya maymundan türemeyi tercih ederim demiş tamam onu kendi söylüyor İslam ağzıyla söylüyor o adam da kaç dönem bakanlık yaptı Diyanete baktı yani bunlardan ne bekleyeceksin e şimdi bu noktada en açık ayet hangisi? Allah insanı yaratmaya nereden başladı? bedeye başladı Adam sen ne gün yaratıldı? Başla. He? Başla. Evet Peki, niçin Cuma sabah namazlarında secde suresini okumak sünnet? Bir de insan suresi. Birinci rekatta? Secde ikinci rekatta? Ben geliyordum burada okuyordum, kıldırıyordum size. Değil mi? mi inşallah yine, bakalım belli olmaz. Benim işlerime belli olmaz. Şimdi, o sünneti biz yine yapıyoruz kendi tefsirde, mescidimiz var. Birkaç kişilerle kılıyoruz öyle bazı gibi. Efendim, biraz uzun oluyor tabii. Biz oğlan da bir kere geldi. Canı çıktı baktım. Bir daha benimle pazarlık ediyor. Kısa okunacaksa diyor. Yoksa kendim kılacağım diyor. Ya dur kendin kılma oğlum diyorum. Falan o gelince biraz hoca efendiye diyorum bu veli biraz idare et diyorum çocuk dayanamıyor. Ondan sonra Secde Suresi, İnsan Suresi biraz tabii 5 sayfa oluyor. E ne olacak 5 sayfa ya Evet çok şey ama işte bu zaman böyle zaman mı? Malzeme bu. Bununla ne yapacağız işte olan bu. Şimdi, Secde Suresi birinci rekatta okunuyor, İnsan Suresi ikinci rekatta Şimdi, niçin Secde suresini? bunun da hikmetini geçenlerde, şehrlerde gördüm. Sünnet tamam, bir sünnet olduktan sonra bir şey hikmetini arar mıyız? Aramayız ama bulursak da seviniriz. Bir şey daha öğrenmiş oluruz. Çünkü insan, cuma günü yaratıldığından Adem Aleyhisselam, Cuma günü yaratıldığından ilk insan olarak Cuma sabah namazında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu münasebetle insanın yaratılışını konu eden sureleri okuyor. Her şeyde manalar var yani, daha da neler vardır. Şimdi secde suresinde ne buyuruyor? İnsanı yaratmaya başladı. Bede, istediğiniz lukata din yani sözlük açın. İnternet, Google'da bile bulursunuz belki yani, o kadar basit bir şey. Gider bakarsın, bede başladı demek, Arapçada. bede başladı. Halkal insan, halk yaratmak. İnsan, bildiğiniz insan. İnsanı yaratmayan, insan bir cins. Hani inna halaknel insan minnutvetin hemşer. Biz insanı karışık sudan yarattık. Yani ana suyuyla baba suyunun karışımından yarattık. Burada bütün insanları kapsayan bir hüküm. Çünkü bir tek buradan istisna, kaç tane istisna var? He? Kesin mi? İki, tamam. Yok, bir bakıyorum, bir şey diyorum. Üçemi mi çıkartıyorsunuz? Bire mi indiriyorsunuz? Acaba diyorum bilgileri sağlam mı? Yoksa alternasyon mu yani? Onu Ona baktım. Tamam, güzel. İki. İnne meselâ İsa indellâhke meselâ Adem. Allah indinde İsa'nın hali Adem'in haline benzer. Zaten İslamoğlu bu ayetleri de önceden okumuş değil mi? Videoda önce bu doğru şekilde ayeti de okumuş. Ya bu nasıl bir şeydir ki iki sene sonra Adem Aleyhisselam ya diyor ne şaşırıyorsunuz diyor İsa'nın diyor babası yok Aleyhisselam diyor ya Adem'in diyor babası da yok anası da yok diyor bunu kendi söyleyen adam birkaç sene sonra buluş yapıyor çünkü bunlar yani millet Ay'a gidiyor Mars'a gidiyor işte gezegen buluyor bilmem ne ya gavurlar bunlar da burada oturduğu yerde böyle beş sene evvel diyor ki Adem'in babası da yok anası da yok diyor beş sene sonra düşüne düşüne düşüne Acayip bir buluşa imza atıyor. O da ne? Adem'in babası var. Allah Allah. E babasının adı ne? Onu bilmiyor. Baba dedesi kim? Onu bilmiyor. Sonra maymundan yolları kesişiyor diyor. Maymundan gelmiyor ama diyor. Çünkü maymundan geldi dese Darwin'e takılmış olacak. Bu kendi babasının da dediği gibi ne mutezile olur diyor. Bundan ne şii olur ne bir şey olur. Çünkü neden? Hiçbir şey olmaya müsait değil. <gülüyor> şii olsa şiiliği bozar. <gülüyor> Muhtezile olsa muhtezilenin içine eder. Onun için kendi nevi şahsına münasır ben diyor çok çalıştım diyor neticede buldum Adem'in babası var diyor. Ve bunu böyle izleyenler var. Allah Allah şu memleketin adına Ümidim biraz azalıyor <gülüyor> Azalıyor Bu kadar olur mu arkadaş ya? Aklınızı bu kadar mı kiraya verdiniz? FETÖ'den bazı çocuk. yani Gerçi FETÖ'de Adem'in babası var dese Onlar da inanır, ayrı dava Yani öyle bir saplanmışlar ki Sorgulama diye bir sistemleri yok Ben şimdi burada konuşuyorum Ha şu benim cemaatimin kültür seviyesi Benden yüksektir belki ama Ne estağfurullah canım <gülüyor> Diplomaları çıkartırsanız benden ileri geçebilirsiniz Anlatamıyorum, ben şu millete Hani hakaret ediyor ya özdiller, diller bilmem neler O Ayşe bilmem neler hep hakaret ediyor cemaat Ya bunu dinliyorlar diyor bunu nasıl dinliyor Biz diyoruz ya bunları dinliyorlar Onlar da size şey ediyor <gülüyor> Diyorlar ki bunlar bu nasıl dinliyor Onlar da ona şaşırıyor onu çözmeye uğraşıyor Ya arkadaş Adam Diyor ki Adem'in babası var Çıt çıkmıyor bir tane itiraz yok Ben şurada bir yanlış bir şey söyleyeyim Ha bu cemaat ayağa Ben de hoşaf soğutan bir cemaat yok. mi söylüyorum. Çünkü neden biz millete ben ne dersem odur dememişik. Ayet, hadis neyse aklınızı kiraya vermeyin. Bu dediğim sözü yarın bozarsam diyorum, bilin ki ben sapıtmışım. Öyle demiyor muyum? Ya kardeşim ben şimdi bir şey söylüyorum. El üstüne taktır diyorum, öbürleri batıldır diyorum. Yarın dersem ki ya mutezile şia bilmem ne bunlar da iyidir falan. E siz bana uyar mısınız? Hayır. Uymazsınız. E o zaman kim iki daha kaliteli oluyor? Kimin cemaatı daha seviyeli oluyor? Kimin cemaatı daha dalaletten uzak oluyor? Ya öbürü ne dersen yutuyor ya. FETÖ'ye baksana ya. General olmuş adama. tu generale diyor ki bombala diyor. Milleti öldür diyor FETÖ. Tu general olmuş okumuş adam geliyor burayı milleti öldürüyor. Şu böyle bir din var mı, böyle bir iman var mı, böyle bir akıl da yok, böyle bir mantık da yok, böyle bir manyaklık da yok. Manyaklığın da bir sınırı vardır, değil mi? Tımarhanede de bir hudut vardır, deliliğin de seviyeleri vardır. Bunların sınıfı yani programlar dışı ya bilgisayar programında bulamazsın bu manyaklığı ya. Ya sen bunu neye göre öldürüyorsun bu adamı ya? Tuğgeneral olmuşsun ya. Bu adam ne yaptı sana öldürüyorsun bu adamı? Ya durum bu. Ha bu neyse öbürü de Adem'in babası var diyende dinlediğine göre o da aynı. Şükür eden yaşan Allah'ın Kur'an'ını nasıl bozuyorsun ya Kur'an'ımızı bizim. Bizim ahmetümüz var. Zaten kaderi inkar ederken ayağa kalkılmasıydı. Adama alın yazısı yok dedi. Kimse bir şey demedi. E şimdi ne dersem tutuyor diyor. Ya gerçi siz dinlemiyorsunuz onu Ben bir şey demiyorum ama e dinleyeni var. İki kişi bile dinleyeni olsa büyük bir kayıptır ve ziyandır. Yazık değil mi bu milletin aklına, fikrini, amen tüsünü bozuyorsun? Yazık değil mi bir kişiyi kaybetmeye? Yazık değil mi? Adam seni Allah için dinliyor, hocasın diye dinliyor, müslümansın diye sana bağlanıyor. Bu milleti saptırmaya ne hakkın var? Ne hakkın var milletin imanıyla oynamaya? Yarın ahirete çıkacak adam kadere inanmamış, kafir olarak cehenneme gidecek. Seni dinlediği için. Bir şey yok. Bunlara hiç. Bir şey diyen yok. Ama sen... Burada, onun için diyorum, daima muhakemeli olun. Bak şimdi ne diyorsun? İki diyorsun. Bilerek mi diyorsun, atıyor musun? Bak bilerek diyorsun. Diyorsun ki iki. Üç desen olmaz diyorsun. Neden? Bir tane babasız var, yaratılmış İsa aleyhisselam. Bir tane de anasız babasız var, o da Adem aleyhisselam. Başka var mı? Kur'an bunu açıkça söylüyor. İşte Cuma günü yaratılan Adem Aleyhisselam ve tabi bizim de babamız olmasa hasebiyle bizim neslimiz oradan geliyor. 13'ün için secde suresinde bu zikredildiği için secde suresi Cuma sabahı okunuyor. Orada da buyurur ki yaratma işlemine başladı Allah. Nereden başladı? Mintîn, çamurdan başladı. Demek ki ham madde ilk insan itibariyle başlama noktası neredenmiş? Çamurdan bu ayet başlangıç çamurda sonra neslin devamı neyle insan suyuyla devam ediyor insanın kendinden ha bu çamuru Allah insan yapabilir mi adam buraya takılıyor Allah'ın kudretini inkar ettiği için Allah'ın buna gücü yetmez diye düşünüyor tabi o şey de öyle işte onun dünürü kimdi Mehmet, Mehmet okuyan dünürü de öyle o kuşlar meselesini diyor ya Kuşları diyor, kafasını kopartıp da yeniden canlandırmadı diyor ya. Kuşlar diyor, canlı kuşu oraya koydu, gel gel yaptı diyor, kuş geldi diyor. Bunun ölüyü diriltmekle ne alakası var diyorsun? Adam profesör olmuş. İnanacaksın bana diyor arkadaş beni. Onu da öyle Karadenizliler bizim. Öyle dinliyorlar. Konferansa gitmiş, öyle dinliyorlar. Durum bu. Sorgulayacaksın da kardeşim ya. Dört tane kuş meclisi ayette geçiyor. Ölünün dirilmesine mucize olarak ayet onu söylüyor. Sen diyorsun ki bu kuşlar ölmedi. Ne oldu? Yakına koydu da çağırınca geldiler. E çağırınca gelir zaten kuşu alıştırırsan kendine, kim kuşu alıştırırsa kendine, kuş onu çağırsa gelir. Bunun İbrahim Aleyhisselam'la <gülüyor> olmakla ne alakası var? Mucizeyle ne alakası var? Ölü diriltmekle ne alakası var? Çünkü adamlar Allah'ın ölüyü dirilteceğine akıl erdiremiyor. Profesör olunca böyle oluyor. Yani çok yükselince Her şeyi sebebe bağlıyor. Sebebi bulamadığı noktada o işi kavrayamıyor. Kavrayamayınca tevile gidiyor. Tevil yani batıl yorum Ama yorumlamanın da bir üslubu vardır. Bir yorum yaparsın biraz uygun düşebilir. E bu, bu yorum nasıl uygun düşecek arkadaş? Adem'in babası var. O zaman o babanın babasını sorarlar. O zaman onun atasını sorarlar. Madem bu ol dedim mi olmadıysa Kün feyekün değilse bu iş, çamura o insan ol buyurduğunda o çamur adama dönüşmediyse zaten adam diyorsun. Bak adamın adam bile Adem demek. Adam yani Adem. Çünkü insan Adem'le özdeşleşmiş. Adam dediğin herkes Adem çünkü. Adem'in oğlu. Herkesin e, genel ismi Adem, Adam. Ya, hal böyle olunca ne olacak? E sen burada bu, bu lafı dediğin zaman gerisini nasıl uyduracaksın? Bir insan bir şey uydururken bir de gerisini nasıl bağlayacağım, ilerisini nasıl bağlayacağım? Onu da düşünmüyor. Lafı konuşuyor. Babasının babası kim, atası kim? Nereden başladı bu? Bu nereden başladı? Öyle ya şimdi. İlk başı ne? Kur'an çamurdan diyor. Adam diyor ki çamurdan değil. E bu nasıldır Kur'an? O diyor ki Kur'an talebelerim var benim. Ben Kur'ancıyım. Ben hadisleri bilmem. Bana Kur'an yeter. E sana Kur'an nerede yeter? Kur'an yetseydi Adem'de dururdun. Gittin geriye maymundan da geriye. Bu ne iştir kardeş? Allah ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Onu da hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Onu da düzet ya Rabbi. Amin. Kalksın çıksın desin ki ben bunları yanlış ettim. Eskiden doğru konuştuğu zamanlar gibi yeniden doğruyu konuştur. Ya Rabbi. Bana ne o cehenneme gitse bana faydasın var. Bir insan sapıklıkta kalsa ne karım var arkadaş? Rekabetim mi var yani? Değil. Allah hidayet etsin herkesi, Ben istemem ki sapıssın adam ya. Evet. Khalaka min turab. <gülüyor> Adem'i topraktan yarattı diyor bak. Ayet açık. İsa'nın durumu Adem'e benzer. Halaka yarattı hu onu yani Adem. Min turab <gülüyor> topraktan diyor. Summa kalelev ondan sonra ona dedi ki diyor toprağa toprağa. Kün etli, kemikli, damarlı, sinirli, ciğerli, böbrekli, akıllı, beyinli, neyse içi içindeki ne melazim varsa ol feyküüüün toprak bir anda şu andaki insan oldu diyor. yani şimdi bunu anlamayacak ne var Allah'ın kudretine göre peki çocuğun yaratıldığı suda böyle damar sistemi, kan, beyin, böbrek, ciğer var mı suda? var mı? karıştır bak suya içinde bir şey var mı? E peki bu sonra nasıl oldu altı ay sonra? 120 günlükken nasıl kıpırdaşmaya başladı? Suyu koy araya şişeye Bekle bakalım ana rahmine Gitmesin su Al onu laboratuvarda Şişeye koy Şişeye koy Cama koy Seyret 120, bir 120 de benden Kıpırdaşır mı? He? Ama anne rahmine düşerse kıpırdaşır mı? Orada ruhu veririm diyor. Anladın? O zaman ha bu toprağa ol demiş adam olmuşla ha o suya ol demiş adam olmuş. Fark var mı? Kudret sahibi aynı Allah. Bunu anlıyorsun da buna inanıyorsun da bunu niye yadırgıyorsun? Bu imana münafi. Allah'ın gücüne inanmaya bu iş onu düş ne bileyim. Akıllan olsa bizden akılları sapıtmış. Zenginlikte de değil, güzellikte de değil. Bu hidayet Allah'ın vergisidir. Allah'ım, sırat-ı müstakime hidayetimizi daim eyle ya. Amin. Allah'ım Allahüm salli aleyhi. Ve âlihi ve, ve Kimseyle mücadeleye, münazara'ya girme. Ama ne dedim? Şimdi adam Adem'in babası var dedim mi? Gel de dur. O zaman girmek icap ediyor mu? Ediyor. Ne diyor? Bu neyi söylüyor biliyor musun? Fıkıh meseleleri Bir adam bir fetva söylüyor bir hoca Bu zaten ilim ehline konuştuğu için Ey oğlum diyor hocalar arasında şey çok olur diyor Yani kıskançlık, haset, fesat hocalarda çok olur Şu hoca söyledi, bu hoca böyle söyledi Bir de cemaatta böyle çok geveze dedikoduyu seven Antika insanlar vardır cemaatte Kider hocaya bir şey sorar Ondan alır gelir öbür hocaya Ona sorar, o neden? ama öbür hoca öyle demedi. Ona da demek lazım ki git onu dinle o zaman. Biz de ona öyle demeyip de kendi delillerimizi ya arkadaş, avamın mezhebi yoktur demiş. Müftü kim ise, maliki ise kendine göre fetva verecek. Sen zaten malikini Şafii'den ayıracak ilmin yoksa müftü efendi ne dediyse onu amel edeceksin. Öyle mi diyeyim şimdi? Avamın mezhebi yoktur, şu, o demek yani. Mezhebin var ama Mezhebini bilmedin mi? Mezheb yarıyor mu sana? Yaramıyor E şimdi geliyor şeyde Haçta Oturuyoruz ediyoruz işte Bizi de Hacı Hoca zannediyorlar Gerçi ihramlıyken sarık kök yok, Herkes aynı oluyor da Yanımıza iki kişi geldiğinden anlıyor Cezayirli geliyor Tunuslu geliyor Onlar da bir acayip berberi lisan falan konuşuyorlar Arapçalarını da anlayamıyorsun yani Soruyor bir şey, beş kere tekrar ettiriyorum Çünkü fetva vereceksin lafını anlamam lazım E tavafı yaptım, işte o arada işte beşinci şaftan sonra çıktım, bir daha girdim, zemzem içtim, bir şeyler soruyor. Tavafın bozuldu mu diyor mesela. Yani şimdi, ben burada onun mezhebine göre, ben dört mezheb müftüsü olmadıma göre, ben onun mezhebini bilemem değil mi? E şimdi ben şimdi ne yapacak, adam tavafta beni bulmuş, ben Hanefi'ye göre fetva veriyorum anladın mı? O da, Maliki de olsa neyle amel edecek? Var mı bir müşkilat? Allah kabul eder mi? Eder. Eder. Hanefi de hak. E bizim Türk de bulsa, doğudan bir molla Şafii bir hocayı bulsa. Bir şeyden haberi yok bizim e, buradaki vatandaşımızın. E gitse bir fetva sorsa, o da ona Şafii'ye göre fetva verse, o da amel etse kurtarır mı? E kurtarır tabii, nasıl kurtarmaz? O da hak mezhep. Anladım mı şimdi? O konularda tartışmaya girme diyor, itikadi şeylere musamaha yok. Ama fıkıhta, işte ben bu görüşteyim, sen bu görüştesin, işte ilmi tartışmalar, hele ilmi kelamın derinlikleri daha da sıkıntı. Mesela gücün yettiği kadar mücadele, tartışmayı terk et, ilmi konularda veya ya işte bu milletimizin çok şeyler var ya, değdi değmedi değdi değmedi meselesi yani, Bir kavga daha çıkıyor. Ondan sonra işte hayvanın kuyruğu dereye geçecek Öyle miydi o hikaye? İki kişi oturuyormuşlar ya. Laz acaba? Neymişler bilmiyorum. Yani işte orada kuyruğu değmiş. Değdi değmedi. Bir saat kavga gürültü falan. Barışıyorlar. oluyorlar Ya yol arkadaşı zaten uzak. Gurbetteler. Arkadaş bir ne değdice değdi, değmedice değmedi. Tamam anlaştık diyorlar. Biraz sonra yerken içecek. O diyor ki ama değmişti. <gülüyor> Ve mevzu devam ediyor. 5 saat, 10 saat işimizin adı mı bitti arkadaş? Yahu bir maçı seyrediyorlar, Hacı seyre, seyretti Mered'i Bitti gitti O diyor ki oradan diyor ayağına çelme takmasaydı o sağdan o girmişti diyor Gol olmuştu diyor, o diyor olmamıştı, o diyor kelme takmamıştı, o diyor... Cık. Neyse arkadaş şimdi yeni televizyonlar çıkmış geri alabiliyorlar falan Eskiden olsa o değdi değmedi devam edecekti E şimdi diyor ki, geri alan diyor, geri alıyor falan, hadi bak diyor ayağa değmem. Ya arkadaş, işinizin adımı bitti siz ne işle uğraşıyorsunuz? Bırakın şu mücadeleci ruhu, tartışma ruhu iyi bir şey değil. Hak meydana çıksın diye tartışmıyorsunuz. Ömür törpüsü, vakit zayiatı, fuzuli işler, şu milletin tartıştıkları konuları bir dinleseniz. Şu köy kahvesinden tut da gel de, şehrin merkezine kadar in. Bütün insanların tartıştığı konular cevizi bırak fındık kabuğunu doldurmaz. Ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. Ama bu milletin ömrünü bitirdiler böyle. Evladım mücadeleye girme diyor. Lenen fiyaten çünkü tartışmada var afat'in kesiraten. Çok afet var. Çok musibet var. Çok bela açılır başı. Ya birbirini öldürüyorlar. Bıçaklıyorlar. Değil mi? Trafikte bile Ya duruyor köprünün ortasında O diyor sen hatalısın o diyor Ya arkayı tıkattınız kardeşim Kim hatalıysa hatalı Ne tartışıyorsunuz? Geçin gidin ya Ya da çekin kenara Yani Arabistan'da vuruyorlar Geçiyorlar Allah salli çekiyorlar Hepsi birbirinden ayrı yoluna gidiyor Bizde Tamponun ucuna değdiği anda Köprü tıkandı ya kardeşim Kul hakkı var İnsanı var, hastası var, ambulans var. Bütün milleti bekletiyorsun. Ne olacak 50 lira, 100 lira? Ama o haksızdı. Ya haksız diye haksızdı ver 50 lira, 100 lira. Tamponun boyasını düzelt kardeşim. Ya ne burada şey yapıyorsun. Yani bizim millet de bir acayip. Çok tartışmacı ya. Yani. Çok bela. Face mu tartışmanın günahı ekberu menfeaa faydasından daha büyüktür. Bakıyorsun yani karşı taraf Ah, en mühim meselelerde İçişleri Bakanlığında. Evde, evde. <gülüyor> elletiler var ya, elletiler Sakın tartışmaya girme. Galipken mağlup olur. Hanıma karşı hiçbir tartışmayı kazanamaz. Kazanamazsın. Ben sana söylüyorum. Ama haklıyım, haksızsın. <gülüyor> Mutlaka hanıma işin düşecek mi? Hele bir de zina minada etmeyen bir adamsan Mecbursun <gülüyor> Mahkumsun O halde iyi geçin kardeşim Haksız sen de Haksızsa da haklısın hanım de ya Ya adam Bir hafta bir ay bir sene sürüyor ya Bir sene süren mevzular var Bu karı koca arasında O şöyle yaptı bu belediye şu, Ben haklıydım yemek tuzluydu Tuzsuzdu Allah Allah o diyor tuzlu, bu diyor, o diyor yanmış, bu diyor yanmamış Ya arkadaş ye işte git ya bırak ya <gülüyor> Hanım çok iyi yapmışsın de elen sağ. Çünkü bu işi düzeltemezsin sen Ama hanım laftan anlayan bir kadınsa Dersin tuzu biraz fazla kaçmış Bir dahakini azaldır E laftan anlamayan biri ise Tartışmadan başka bir şey kalmayacak Günahı faydasından Çok Ondan sonra huzursuzluk devam ediyor Kıldığın namazdan bir şey anlamıyorsun Değil mi? Çoluk çocuğa kızıyorsun, on sonra çoluk çocuğu deviyorsun. Yani ne gereği var herkesi tedirgin ediyorsun Mubarek? Siz akıllıysanız, madem bizim aklımız kamil, erkeğiz diyorsanız, sizin erkekliğinizi nereden anlarım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yahlipli keriymen, kadınlar çok iyi huylu adamlara galip gelirler. Adam iyi huyluysa kadın mutlaka galiptir. Kadınları yenik duruma düşürenler vardır erkeklerden. Ama onlar kötü huylulardır. Lehimse, kötüyse, merhametsizse, vicdansızsa tanımaz bir şey. Kadınlara galip gelen kötü huylular galip gelir. Ama bir insan iyi huyluysa ki İslamiyet bize kerim olmamızı emrediyor. O zaman mağlupsun diyor. Baştan kabul etti. Kendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. فَاُحِبْ وَنَكُونَ كَر۪يمًا مَغْلُوبًا وَلَا حُبْ وَنَكُونَ لَئ۪يمًا galiba. <غَالِبًا> ben kötü huylu biri olup da kadına galip gelmektense iyi huylu olayım da yenik durumda kalayımı tercih ettim. Kainatın efendisi mağlubiyeti burada seçmişse bizim de sünnete ittivaen, öyle sünnet sünnet, Ancak sarık mı sünnet, anca mismak mı sünnet? Kadına mağlup olmak da sünnet. Ne demek? Haklıysan da, haklısın be hanım. Tartışmayı kapattık. O da memnun oldu. Ben tabii haklıyım ya. O da kendine hemen harekete geçti. Ama şöyle birkaç kere de dediği zaman hemen sabrın. Ya aslında haksızdın da. Ben hocayı dinliyorum şimdi, sohbetten çıktım. Böyle yapma. Yine açıyorsun, değdi değmediye başlıyorsun. Yapma. Bence sen, mağlubiyeti devam ettir. Burada mağlup olan esas galiptir. Anladınız mı? Burada mağlup, çünkü evinin huzuru için, ailen saadeti için, çoluk çocuğunun efendim strese girmemesi için e, burada yenik olan aslında galiptir. Akıl galiptir çünkü. Sünnet galiptir. Anladınız mı? Münazara hem cadileye girmiş. Çok afetler çıkar, Günahı faydasından büyük olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu acayip bir hadistir ya Enes bin Malik'ten radıyallahu ben aslında bu hadislerle amel ederim ama bana diyorlar ki sen çok tartışmacısın. Ya ben ehli sünnet itikadı konularında hassasım. Biri bir şey yaptığı zaman ben orada tartışmaya girerim. O mecburum girmeye. Girmesem günahkar olurum. Bildiğim mesele çünkü. Bilmediğimde konuşmam. Ama şimdi bu öyle değil ki. Ama ah, bir arkadaşlar arasında yolculukta hacılar, hocalar bir şeyler olsa ben çoğu yerde musamaha etmişim yani hakkımı da yedirtmişim, gözde yummuşum ama helal etmişim, affetmişim. E, burada da tartışmayı sürdürme. Enes bin Malik'ten radıyallahu anhu rivayet ediliyor. Men teraka el kezb ve batıl bunyele fi rabt el men el muhik. Evet, bir kimse diyor. Batıl olan Yalan, yanlış, uydurma, khurafe, bu gibi şeyleri konuşmayı terk ederse hiç yalan konuşmuyor. Yani bu yalan konuşmamak çok sadık demek oluyor. Bu insan doğru dürüst oluyor. Daha ilerki makama geliyor saduuk oluyor, mübaalaf vezniyle çok dürüst oluyor. Daha ilerisi makamı ne oluyor? Sıtlık oluyor, sıtlık çok doğrulayan kendi özü, sözü, içi, dışı her şeyi dost doğru bir insan oluyor. Tabii ki bir insan yalanı yalan olduğunu bildiği bir yalanı hani inandırılır da doğru zanneterek o başka bir şey. Ama biliyorsun ki yalan da bunu konuşma yani. Terk ederse cennetin efendim köşelerinde, kenarlarında ona köşk bina edilecek. Ama vemen terakel, bu köşe kenarda. Köşe de iyi bize. Canım iyi değil mi? Cennetin köşeleri, kenarları güzel o. Ve men că miro, miro, miro, miro, miro, miro, miro, miro, miro, miro, miro, miro, yanlış olduğunu bilerek terk ederse Cennet'in kenarlarında Köşk miro, Bir de tartışma çıktı Ben, biliyorum ki burada, haklıyım Anladın mı şimdi? Hangi yani, miro, miro, Yani Sosyal İstimai eşinden, dostundan şu gittiydi değmedi gibi mesele. Yani bir konuda tartışma çıktı. Şu şöyledi, bu böyle değildi. Sen de haklısın. Yani haklı olduğunu biliyorsun. Ama haklıksam da bu konuyu kapatalım. Mala yani ve fuzuli kelamlarla ömrümüzü tüketmeyelim ki Allah diyelim cennete girelim. Ne işimiz var burada bir saat tartışıyoruz. Haklıyken mücadeleyi terk ederse. Tartışmıyorum ben Allah için Ve aklınıza gelsin bu hadis. Tamam? Arkadaşlarla tartışmalara giriyorsunuz ya. Çok böyle işleriniz var sizin. Tartışmayı bırakın. Fuzulü kelam ya. Haklıyken de bırakırsa bu niyelufi ve sotiha ona cennetin tam ortasında bir köşk bina ediyor. Ahlak, ahlak, ahlak. Ve men hasene hulquhu kim ahlakını güzel yaparsa, çok güzel huylu olursa, insanlarla iyi geçinirse hali olursa anladın? Bilmiyorum ben şahsen kendi ahlakımı insanlarla muamelatımı beğeniyorum. Beğenmemem lazım kendimi ama beğeniyorum. Yani terbiyesiz bir insan değilim. Zararlı bir insan değilim. Yolculukta anlaşılır. Öyle mi? Uyumlu bir insanım. 10 gün 20 gün gezimiz olur. Aç kalırım, açık kalırım. Şimdi bakıyorsun bir arkadaşa biraz acıktı mı bütün siniri başına geçiyor. Ya tabii, ömrüm yollarda geçti ve insanlarla geçti. Yedi yaşından beri cemaatle beraber yaşıyorum. Yani bazı insanlar açlığa dayanamıyor. Bazısı uykusuzluğa dayanamıyor. Ya, ahlak meselesi. Buradan en büyük ihvanlardan, marka ihvan hepsi kaliteli. Dördü bir arabaya bindik diyor. Birisi benim hocam anlatıyor bunu tabi. Dördümüz bir arabaya bindik diyor. İkisi rahmetli oldu, ikisi sağ. Allah hepsinin kavrünü nur etsin Amin. o zaman hacca şeyden gidiliyor karadan tabi insanla ticaret yapmadan yolculuk yapmadan yemek yemeden huyu meydana çıkmıyor bir de adamın huyu nerede meydana çıkıyor acıkınca ayağına basınca he ticaret alışverişte zararı görünce tepkiler o zaman meydana çıkıyor kaç tane böyle iş oldu baya bir maddi zararım var adamda haklıyım Helal ettim, konuyu kapattım. Ne yapayım ben? Yaşlı başta adam cemaattan, eski adam. Onunla mı uğraşacağım? E fetvaya gel diyorum. Ben fetva tanımam diyor. Ya ben tarafım zaten, benim olmaz. Falan hocaya gidelim diyorum. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidelim dendiğindeki münafık meselesine dönüyor. Ben diyor öyle hocayla moca iş yapamam diyor. Ya bu diyorum haram senin yaptığın ticarete göre faize soktun işi diyorum. Adam diyor bana ne diyor? Sakallı. Böyle işlere rastladık yani. E adamı günah mı sokalım şimdi? Helal ettik, vazgeçtik, konuyu kapatalım. Öbür türlü faiz almış olacak bari. Hediye etmiş olduk. Konuyu yani günah sokmamak için. E ben haklıyım, yüzde beş milyon haklıyım. İstediğin kocaya gidebilirim. Ama mevzu o değil, güzel ahlak bu değil ki yani. Güzel ahlak burada affetmek, müsamahalı davranmak, göz yummak, hakkından feragat etmek, maddi zararı üstüne almak, Öyle mi? Güzel ahlak budur, nerede belli olur, ya burada belli olur Sabaha kadar teheccüd kılıyor Akşam adamın, pısa, gündüz milletin parasını kaçırmış Almış oradan adamın hakkını vermiyor Bunları da gördük Her şey şalvar cübbe değil Her şey sakalla düzelmiyor Ahlak bambaşka bir şey Ama tabii zahiri düzeltsen, Efendim seni derdim Siz zahirinizi düzeltin, Allah da batınınızı düzeltecek derdi Kaddesallahu aleyhi sellem, güzeldir Zahiri güzeltmenin Güzelleştirmenin, sünnete uydurmanın faydası var, inkar edilemez. Ben boşuna demiyorum sakala sara. Başımı tacı hepsi, onlar çok önemli. Faydası var. Ama hepsi bu değil. Bir de bunun manevi tarafını da güzelleştirmek lazım. Ahlakını kim güzelleştirirse diyor. Güzel huyu çok önemli. Ya diyor, buradan diyor, bir arabayla hacca niyet ettik. Bağdat'tan gidiliyor o zaman. Abdülkadir gelenler, mağma azamlar, biz ziyaretler yapılıyor. Biz o zaman küçüktük nasip olma. Sonra da hep uçakla gidince oralara gidemedik. Sonradan da savaşlar çıktı işte, daha da gidemedik. Suriyelere gittim çok da Bağdat tarafına gidemedim. Şimdi biz diyor ziyaretlere gidiyoruz. Arabada bir kavga çıkıyor diyor. Hepsi de hoca hacı. Bir kavga çıkıyor diyor. Ya diyor. Ne kadar evliya kabri ziyaret etti diyor. Ta Mekkeye kadar diyor. Bir mezarda yan yana oturup bir dua yapmadık. Mezarın dört bir köşesine diyor, birbirini görmemek üzere diyor. Böyle bir hacca gittik, böyle bir açtan döndük. Yani şimdi, bu yolculukta belli oluyor. Burada herkes, aa hacim hocam nasılsınız, iyi misiniz? Siz şimdi burada ne güzel değil mi birbirinize? Hepiniz bizim müsafa ediyor musunuz ayrılırken falan? Nasıl hacı abi iyi misin, sarılmalar falan? Hele bir yola gidin. Hele bir yola gidin. Adam acıkı 20 saat oluyor ben bir şey istemiyorum. Adam gibi senle gezen ölür diyor ya. E ne yapayım abi diyorum. Verilirse bir şey yeriz. Doyanamıyorum diyor ya. orada iniyor budur. Buz öbürüne çatıyor öbürüne bilmem ne. Diyor. Ya sakin ol Hacı abi. Nasıl sakin olayım diyor ya. Yemek yiyemedik diyor bilmem ne. Ne yapacağız? Onun için bu çok büyük müjde var. Kim ahlakını güzel yaparsa büniyeleu fi a'laha. Cennetin en üstte, en yüce makamında, Firdevs'te, en güzide yerinde ona da köşk bina ediliyor. Allah cümlemize, güzel ahlakı nasip eylesin. Güzellerin en güzeli, ahlakın güzeli. Mizanda en ağır gelen, güzel ahlak. Ekmelül müminine iman, ehsenum ahlakat. Müminler içinde imanı en kâmil olanı, ahlakı en güzel olanı. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Adam gece sabaha kadar teheccül kılıyor. Efendim, her gün oruç tutuyor nafileleri. Fakat millete biraz kırıyor, geçiriyor. Ahlak durumu sıkıntı. Öbür adam da sade farzları kılıyor. Sade Ramazan'ı tutuyor. Nafilesi yok. Öbürü nafile dolu. Ama bu da yumuşak ahlak. Herkesle iyi geçiriyor. Yarın ahirete çıkıyor. Bu ondan ağır geliyor. Terazi de bir رجل levdruk bi husn el huluk güzel ahlaklı adam yetişiyor derecede sahibi el kayim sabah kadar kılan o gündüz oruç tutalım mesleces ne yetişiyor işte burada tabii khiyarukum sizin en kayınlarınız khiyarukum lisayim eşlerine en iyi davrananlarsınız öyle mi Diyanet bu hadisleri yazıyor hep şey böyle deccal çıkacaklar onlar hiç yazmaz İsa aleyhisselam inecek on da yazmaz Bakıyorum hep karılanıza iyi davranın. Güzel ahlak. Değil mi? Diyanetin sitesinde böyle hadisler var çok. Onlar da hadis. Güzel ama <gülüyor> bir de kıyamet alametleri de var. Ondan da bahsedin yani. Memleket basmış gidiyor. Bir şeyden yok. Ondan sonra değil mi? IŞİD'den bahsedin. PKK'dan bahsedin. Yani onlar hakkında da ayet var, adış var değil mi? Türüt bile niye beni kaynak versin? Diyanete sorun deseydi da. Gidiyor cübbeliye sorun diyor. Niye desin adam yani? E çünkü sorsan bizi alakadar etmiyor fetva attığına böyle bir şey lüzum etmiyor diyor kapatıyor bana ne pek ya. yani yaşıyoruz sadece güzel ahlakla da olmaz her şeye agah olacağız Allah şuur ihsan eylesin <gülüyor> izhiye çünkü münazara ve mücadele men be'u kulli hulukin zemim kötü huyuların ne kadar var hepsinin kaynağı tartışma ruhundan çıkıyor anladın mı? sizde tartışmacılık varsa yandınız, kaynak sizde var neyin kaynağı? kerriya, gösteriş çünkü orada hava atacak galip gelecek, tartışmada en nihaetinde karşı tarafı bastırdığı zaman Belki de haklı olmadığı halde çene kalabalığıyla laf salatası çok Elifte Bir de bakıyorsun öbürü doğru adam ama alim adam ama susta oturuyor. Çünkü öbürü dur dur dur dur dur dur, konuşuyor. E şimdi buradan ne doğuyor? Gösteriş doğuyor. Çünkü o tartışmada hak meydana çıksın diye tartışmıyor artık. O nereye gidiyor o iş? Benim nasıl bastırdığımı galip bir kişi olduğumu göstereceğim. Zaten riya gösteriş işte. Sonra ne doğuyor? Veli heset. Kıskançlık doğuyor. Çünkü neden? Adam bakıyor. Ya hoca efendinin bir konuyu izah ediyor. E ben de burada oturuyorum onu dinliyorum. Ben mesela bakıyorum adam güzel anlatıyor. Konu vuzuğa kavuştu. Hak meydana çıkıyor. Ben Allah için seviniyorum. Maşallah bu hoca efendi ne güzel anlattı ya diye seviniyorum mesela. Ama aksi takdirde tartışma ruhunda ne yatıyor? Ya hak bunun dilinde meydana çıkmasa da keşke şu herif şunu anlatamasa. Ya arkadaş adam el-i sünneti anlatıyor veya bir Tasavvufu anlatıyor veyahut bir mezhebin lüzumunu anlatıyor, öyle mi? E bu adam ben değilim, soru ona yöneltilmiş. Diyelim ki bir açık oturumdayız. Ben istemezsem ki bu adam bunu doğru anlatamasın. İstersem bu ne oluyor? Hasetin tezahürü oluyor. Çünkü çekememezlikten bir sefer insanlar onu beğenecek. Vay falan hoca ne güzel konuştu. Bu sefer ben ne olacağım? Programda bu sönük kaldı olacağım. E bu, bu iş mi? Keşke bana konuşma fırsatı bile verilmesin de diğer konuklar hakkı meydana çıkartsa ben de onlara teşekkür ederim, dua ederim. Öyle olması lazım hacının, hocanın. Öyle mi? Ama sen arkadaşın hemen sus, sen anlatma ben anlatayım. Ya dur anlatsın da adam. adam bir şey anlatıyor, sen onun lafını kesiyorsun. Bu hasettir. Çekememezlikten yapıyorsun. Neden? Millet onu beğenmesin, beni beğensin. Hep tartışmanın, bütün kötü uyların kaynağı Bu tartışmacılık varsa gösterişe girersin diyor. Ona bunu kıskanırsan haset edersin diyor. Vel kibri büyüklük taslamak. Neye? E şimdi mücadelede galip geldiğin zaman, tartışmayı sen kazandığın zaman veya karşı tarafı susturduğun zaman böyle oluyorsun. Havalar geliyor, hava giriyor içine. Vel hikdi. Ondan sonra kin. Bak şimdi. Işte. Neden? Şimdi diyelim ki adam Galip geldi sana, bir tartışmadaydın, sen yenik duruma düştün. Bu sefer sen ona ne besliyorsun? Kim besliyorsun? Ulan, falan mecliste, falan toplantıda, falan arkadaşlar arasında adam beni işte madara etti. Yani mağlup etti, bir konuda neyse. Sen şimdi tartışmalıyı sevirdin ya, da yenik düştün. Herkes de sana güldü, onu beğendi. Sen bu sefer karşı tarafa ne besliyorsun? Kim besliyorsun? Bak, bunların hepsi İslam'da haram olan hasletler bunların hepsinin kaynağı nereye dayanıyor? mücadeleye dayanıyor sonra adaveti düşmanlık içindeki şey kin içinde kalıyor kalıyor sonra eseri nereye çıkıyor İçeri, eseri dışına çıkıyor ondan sonra bir yerde başlıyor adama bağırıyorsun veya adama böyle yapıyorsun veya adama el hareketi kol hareketi veya vuruyorsun çünkü bunlar içeridekin arttıkça büyüdükçe beslendikçe yarın bir yerde gelecek konuşma lan bilmem ne herife hakaret etmeye varacak düşmanlığa dönüyor sonra velmubahati, iftihar kazandığın zaman ne oluyor böbürlenme Böb yani iftihar gururlanma kazandığında kaybettiğinde ne oluyor kin nefret adavet e o zaman ve gayriha daha da nice sayabiliriz belalarını bunun neam anladınız mı Tartışmayı bırakacağız inşallah. Böyle o kazandı, bu kaybetti. Tuz için, ta yemek için, top için. He? Şu bir şey dedi, bu bir şey dedi. Hanımla da, iş yerinde de, arkadaşlar arasında da, medresede talebeler arasında da. Herkes bu tartışma şeyini bırakacağız. Birinci nasihatım diyor. Sekiz nasihat ediyorum. Dördünü bırakacaksın, dördünü yapacaksın diyor. Dörtten biri neymiş ilk bırakacağın, mücadeleci evet. olma evladım diyor. Dünyada birkaç günlük ömrümüz var. Değer mi milletle kavga etmeye, gürültü etmeye ya? Ne am? Evet. Levkaat meseletün bir olay uyuşmuşsa, beine beyne şahsın seninle bir şahıs arasında uyuşmuyor ya, üç beş kişilik topluluk arasında. Şimdi burada vekâlet irade tüke. Eğer senin arzun fiha bu meselede ise en yazhara meydana çıksın, el-hakku, hak çıksın, hüküm çıksın, helal haram belli olsun, ve lâ yâzî'a, burada hak zâi olmasın, veya bir adamın bir adamdan alacağı var, sen bunun şahidisin, adam kalktı reddediyor, ben sana borcum yok veya vereceğim yok diyor. E burada susmak olur mu? Burada tartışmaya gireceğim mi? Burada gireceksin. Ya arkadaş, Benim şahitliğim var. Allah şahitliği gizlemeyin buyuruyor. Sen buna aldın vermedin. Bunlar ayrı bir şey. Bunları birbirine karıştırmayalım. Hak zayi olacaksa mecburuz o hakkı açıklamaya. Orada tartışmaya varız. Öbür fuzuli meseleleri bahsediyor. Ondan sonra cazi o zaman caiz olur. El bahsü. Yani münazara ve mücadeleye girmek caiz olur. Çünkü neden? Sen o tartışmayı açmazsan orada hak kaybolacak ve yanlış, doğru gibi kabul edilecek. Doğru olan konu, şimdi mesela oturuyorsun bir şey oluyor, adam da konuşuyor, orada biri, ben de çok rastlaşıyorum böyle. Meclisler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Adam diyor, bu diyor işte İsa Aleyhisselam'ın diyor, inme meselesi diyor. Yani Tevrat'tan İncil'den gelme diyor bu. İslam'da yok diyor. Adam da okumuş yazmış yazar çizer profesör bilmem ne var orada kaç kişi ben şimdi burada durabilir miyim? Hayır. duramıyorum ki hemen diyorum o senin bildiğin gibi değil İslam'da var Bukhari'de var Müslim'de var öyle mi? Diyanet reisi olsa ben yine söylüyor muyum doğruyu? söylüyorum diyor ki Mehdi'nin hadisi Müslim'de yok Bukhari'de yok dedi Diyanet reisi var Müslim'de var e bu da işte, Tirmizi'de var diyor halbuki Tirmizi'de yok Ebu Davut'ta var. Onu da düzeltelim şimdi. Şimdi Müslüm'de yok Ebu Davut'ta var. Onu düzelteyim bir. Ondan sonra diyor Müslüm'de yok. Nasıl yok? Müslüm'deki uzun hadiste benim üzülümesi Risalemle kaynağıyla var. Ve imamı Kubbin kub Ne zaman diyor Meryem oğlu indiği zaman, onu kabul eder belki Bukhari Müslüm'de var ama inmesini kabul etmiyor herhalde. Fakat Bukhari Müslüm'de o var. Meryem'in oğlu indiği zaman imamınız sizden olacak. Meryem'in oğlu da sizin imamınızın ardında kılacak diyor. Orada Mehdi demiyor ama imamlık yapacak Mescid-i Eksa'nın imamı İsa Aleyhisselam Beyaz Minare'ye Şam'da indikten sonra Kudüs'e geldiği zaman Mescid-i Eksa'da cemaat kahmet getirmiş efendim namaza duracakları zaman camiye giriyor tam kahmet dakikasına rastlıyor bütün cemaat görünce Allah mı ediyor anlatıyor ki İsa Aleyhisselam meleklerin kanatlarıyla geldi. E bu sefer Saflar açılıyor. İmam da tam namaza duracak Hazreti Mehdi. Bakıyor Allah Allah. Uzate bekliyor inşallah selamı. İndi, geldi. E buyurun diyor. Namazı siz kıldırın. Ne diyor inşallah Aleyhisselam Fe enneuke mette kamet sana niyetle getirildi diyor. Sen kıldıracaksın diyor ve ona uyuyor. Bizim içimizde ümmetimizde öyle bir seyit, öyle bir benim torunum Mehdi var ki diyor minne lade yusallibnu meryem khalfe meryem oldu onlardan da kılacak diyor. E o zaman nasıl olacak durumunuz? İmamınız sizden olacak diyor. Ve imam hukm minkum Müslim'de var. O imam kim? Diyanet'in imamı mı? Öyle mi? Kadrolu maaşlı mı? Kim o imam? Hazreti Mehdi nerede yok Müslüm'de? Var işte Müslüm'de. Ben bu konularda duramam. Ben de gördüğümü sarılıyor diyor, ya diyor bunları özelde konuşacağım ama diyorum sen televizyonda konuşuyorsun, ben de televizyonda konuş. Duramam arkadaş. Bu işlerde yağcılığa müsait değilim. el i Sünnet, itikadı, hak zayi oluyorsa, adam, millet konuşuyordu da diyor ki bu diyor kurafe şuradan gitmiş. Adam yani, bir meclisteydik, bir yazar var orada. Vatikan'dan falan da çok bilgisi var. Ya kardeşim tamam ama adam itiraz etmedi bana. Dedik o zaman senden dinleyelim. Ben anlatıyorum. Aa bu Tevrat'ta da var. Aa bu İncil'de de var. Ya abi ben Tevrat İncil okumadım. Bunlar hep Kur'an'da sünnette var. O zaman kitapların aslı bir olduğuna göre değiştirilmeyen konularda var içinde. E değiştirilmeyen konularda ne oluyor? E, böyle muhafakat ediyor. Çünkü onlar neleri değiştirdiler? O e, Hırsızın kolu kesmektir. Zinaden recme. Bunlar işine gelmedi. Faizin yasaklığı. Onlara para işleri, işleri para Yahudinin. Onları değiştirdiler anladın? Yoksa akhir zamanda Meryem'in Meryem'in oğlu inecek. Bana ne bundan dediler. Onlar günlük yaşar Yahudi paraya bakar yani. Her şeyi değiştirmediler ki. Ya yani Tevrat'ın için hepsi değiştirilmiş değil ki karışmış. Onun için bize ondan ilim almak haram olmuş. E bize yetiyor Kur'an ve sünnet. Anladınız mı? O zaman tartışmak caiz olur. Lakin litil gelir adeti. Ancak o istekte senin derdinle niye buraya tartışma açtın? Niye bu tartışmaya katıldın? İraden ne? İradem hak meydana çıksın. Tamam hak meydana çıksınsa sana cevaz veriyorum diyor. Ama bu, senin niyetinin bu olduğunun alameti ne? Alamete. İki tane alamet koyuyorum diyor. Sen bu iki alameti kendinde bulursan bu gibi yerlerde konuşmaya katıl. Yok bu iki alamet yoksa sen de sen bu konuya da karışma diyor. İhtâma 1. alamet Şimdi burada hak meydana çıkacak Hak ne? Hak diyelim ki İsa Aleyhisselam inecek mi, inmeyecek mi? he Orada da tartışma çıktı, konuşmacılardan bazıları da diyorlar ki inmeyecek, öldü Profesör var, şu var, var, öldü diyorlar Biz de diyoruz ki hadis var, sahiptir yaşıyor, ölmedi ve inecek, öyle mi? Şimdi burada tartışmaya girelim girmeyelim. Bunlar burada bir yanlış bir şey konuştu. Susarsak olmaz. Biz bu doğru. Misal veriyorum. Bazı yerlerde buna rastladım da başıma da geldi. Diner arası da oldu. Kaç yerde meclislerde oldu. Muhammed'in Rostlatsız olur diyor orada. La ila Allah deyin kurtulun hadisinden delik götürüyor. Ben buna nasıl durayım ya? Bir akrabamızın nişanındaydık. Nişanı da kavgaya çevirdik yani. Nişan da olsa kavgaya çeviririm. Düğün de olsa cenazeye çeviririm. Çünkü halk meydana çıkacak Sen burada mı? La ilahe illallah yeter Muhammed olsa olur burada Milleti uyutma Ne konuşuyorsun? Doktormuş bilmem neymiş Daha hadis okuyamıyor bir şey okuyamıyor Fetva veriyorsun ya Neymiş Fetö'den öyle duymuş Şimdi biz bunlarla uğraştık Sadece kürsüde uğraşmadık aşağıda da kime rastlatırsak konuşur Ama burada Senin tartışman caiz ama diyor Niyetin ne diyor? Niyetim hak meydana çıksın. O zaman caiz Ama niyetinin bu olduğunun alameti lazım. Alamet ne? Alamet şu. Bu hak meydana çıksın ama sana göre fark etmemesi lazım. Neyin fark etmemesi lazım? İster ben bu hakkı anlatıp da ispat edeyim, isterse cemaatta başka biri bunu konuşsun, bu arada benim için bir şey değişmemesi lazım. Anladınız mı ne diyor? He? Şimdi oturuyoruz. Bir de Salih Hoca var diyelim. İsmail Hanımam. Öyle mi? Salih Hoca var, ben varım. Şimdi burada Salih Hoca lafa girdi. Konuyu ispat ediyor, değil mi? İlmi var maşallah. Benim eğer içimden ya bu bunu beceremese de, konuyu tam anlatamasa da lafın gerisini ben tamamlazam diye bir şey geçiyorsa benim bu tartışmaya karışmam caiz değil. Niyetim bozuk. Benim. Ben ne yapmam lazım? İçimden Allah'ım bunu muvaffak et hoca efendi daha güzel konuşsun da bu konuyu o vuzuğa kavuştursun diye duacı olmam lazım. Öyle mi? Bu çok önemli bir alamet. Kendimizi tartacağız. Hakim şey yok bu konuyu konuşan iş sana kalır. Ayrı dava cenazeyi kaldırmak lazım o zaman. Ama bir hoca efendi daha var. iki hoca efendi daha var. O da konuya giriyor. E sen ne öne atlıyorsun kardeşim? Buyursun o anlatsın diyeceksin. Birinci alamet. Ve ikinci ikinci alamet en يكون البحث في الخلاء bu konu keşke tenhada konuşulsaydı ehab ve daha sevgili gelecekti ileyke sana men en fil mala milletin ortasında konuşulmaktan daha sevgili gelecek. Yani ne demek? 50 kişinin içindeyiz. Hava atma ortamı müsait. Sen de konuya vakıfsın. Çene de kuvvetli. Şimdi burada bu tartışma açıldı. Bu adam yanlış bir şey ortaya attı. Sen de burada mücadele edeceksin. Karşı görüş serdedeceksin. Sergileyeceksin. Tartışma büyüyecek. Bir taraf hüccetini ağır bastıracak. Galip gelecek tabii ki illaki. Dinleyenler de ne diyecek? Bu haklı, bu haksız diyecek. İnsanlar da avanak değil. Herkes de bir şeyler anlıyor. Bu ortamda Şimdi bu adam dedi ki İsa Aleyhisselam inmeyecek, ölmüş falan filan. Sen şöyle düşüneceksin. Keşke bu konu ikimizin arasındaki bir yerde bu adam bunu deseydi de milletin içinde bir tartışma ortamı çıkıp da ben de buna ayet-hadis getirip tarak, taramalı gibi takatak takatak okuyup da vay onosunu ne hocaymış desinlere dönmeseydi de tenhada bu konuya vakıf olsaydım, bunu kimsenin görmediği, duymadığı yerde ben buna güzel aynı konuyu ikna ederdim, izah ederdim insanlarda da beğeniyor mu, beğenmiyor mu beni mi destekliyorlar galip geleceğim, işte insanlar da bana alim diyecek şeklinde bir durum olmamasını daha çok tercih edecek halbuki bizde durum nasıl? he? niye? ulan burada cık, üç kişi var keşke galip de geldi ama Lan bunu 500 kişi olacaktı ki burada hele ki televizyonda olacaktı ki Şüpheli Hoca ne alimmiş be! Takatak takatak konuşuyor deselermiş. Ben bunu düşündüğüm anda bu işte ehliyet ve liyakatım yok. Başıma bela açacağım demektir. Anladın mı? Yani bu işler biraz da izin ister. Manevi müsaade ve izinli olmayanlarda sıkıntı çoktur. Burada mürşit devreye giriyor yani. Mürşidin önemi Efendi Hazretleri gibi zatların önemi. Kendi kafasından iş yapanla bir şey buyurulduğunda laf dinleyen farklı bir şey. Bunlar farklı bir şey. Ya ben bir zaman gece gündüz vaz ediyordum. Haftada yedi gün ben gündüzleri de katıyordum. Bazı kere 14-15 vaz oldum. Bütün Türkiye'yi geziyordum. Metin Hoca diyor ya bana yeryüzü merkez vaziyet <gülüyor> takmış <gülüyor> <gülüyor> adam. Bu var kadar şimdi kendisi yeryüzü gökyüzü merkez vazı oldu. Ben nerede gezeceğim onun gibi artık. Maşallah ona. Allah sağlığın daimesin. Şimdi. E, o zaman çok refans diyordu ki otur burada tefsir yaz, şunu yap, talebe okut ders çok falan. Çok şey yapmıyordu. Sonra bana bir hal oldu 2002'den sonra tabii hapisler mi, hapisler mi. Biraz da yıldım şey oldu. Hastayım ya, ölüyorum. Ben de vaazlara gitmemek yani, oturayım şimdi de ders okutayım ve Hatta da kitap yazayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Bu sefer kaç kere izin istedim, konuşmama izni Yok, konuşarsın yani nefsin istediğinin tersini yapmak meselesi. Canın konuşmak istedi mi susacaksın. Susmak istedi mi konuşacaksın. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet hepsi nerenin üstüne kurulmuş dersen nefse muhalefet üzerine kurulmuştu. Canın ne istiyorsa yapmayacağız. Bu kadar basit. Şimdi ben buraya gelirken yani keşke bu gece sohbet olmasaydı. Yalvara yalvara Allah'a gel. Yani o kadar yorgun, o kadar halsizim. Bir şey okuyorum, bir daha okuyorum, unutuyorum. Şuraya şey gibi, sediyelik geldim, sediyelik. Ve hiç konuşma isteğiyle gelmedim. Sohbet edeyim, milletim estediğim, millet beni bensin Vallahi böyle. Ama geldim, sizin bereketiniz, duanız, işte teveccühünüz. Allah bana bir şeyler konuşturdu. Siz de zannediyorsunuz ki hoca çok sağlam. Halbuki cenaze. Ama mesele nereden geliyor? Sen orada Beğensinler, sevsinler, desinler, hava atayım, cakas atayım diye gelmiyorsun. Keşke bu işi başkası yapsa, bu konuları ifade etse, ben kenarda oturup dinlesem, mesela bu istekle geliyorsun. O zaman allah Teala da bazı hakikatlerin bizim lisanımızda zuhur etmesine müsaade ediyor. Öyle mi? Onun için, bırakacağın ilk iş, münazara ve mücadele. Şimdi burada Daha birinciden ikinciye efendim, geçmeden evvel, birincinin içinde de kaç tane? <gülüyor> i̇ki, i̇ki var. Birincinin içinde, mesela iki tane alamet geçti şimdi. <gülüyor> ben de bakıyorum ikinci, ikinciyi burada anlatıyor. Şimdi mesela, kimle tartışırsan, niyetin iyi olsa bile, kime vaz edersen laf anlar, kime de anlatırsan laf anlamazsa, onunla uğraşacak mısın, uğraşmayacak mısın? Adam ne niyetle soruyor? Sorusuna göre cevap verecek misin? Vermeyecek misin? Bunları tek tek madde, madde, madde özetliyor. Anladın? Önümüzdeki derste devam ederiz inşallah. Yani çünkü daha ikinciye gelme var bayağı. O ikinciye gelene kadar da güzel izahlar var. Yani akıllı başında olursak doğru işler yaparız. Ya adam aptal, aptal, ahmak. Bu adamla <gülüyor> uğraşma diyor. Allah'a valet diyor ya. İki satır dua et sen Allah müslah diye daha faydalı olur. Çünkü anlamıyor. İşte öyle de insanlar var biliyor musun? Hiç şeriat, sünnet, ehl-i sünnet, hiçbir şey anlamıyor adam ya. Ha şu direk anlar ya. O da diyor ki ya anlatma diyor, o zaman konuşma diyor ya. Dua yap diyor, dua. <gülüyor> Çünkü bizde de böyle bazı insanlar var. Nata kafa, Nata mermer, adama hala anlatma uğraşıyor. Ya hacı abi mevzuu kapat diyorsun, o yine anlatıyor. Ya işte Ebu Cehil Karpuz'una su verdikçe acılığı artar. Kavuna Karpuz'a su verdikçe, şekeri balı artar. <gülüyor> Araziyi bilmek lazım. Tohumu bilmek lazım. Şeceresini bilmek lazım. Adamın ne niyetle dinlediğini, sorduğunu bilmek lazım. Konuşmak işi, münazara işi, ilmi, mübahaseler, öyle her önüne gelenin yapacağı işler değil. Adamına göre fetva vermek lazım. Yani adam geliyor diyor ki affedersin ellen tatmin olmak caiz midir? Adam için evli misin? Bekarım. Durumun ne? Duvara turmanıyorum diyor. <gülüyor> yani sen bu adama diyorsun ki ellen tatmin olma. Ne demek? Git zina et. Ya böyle hocalık olmaz arkadaş. Böyle hocalık olmaz. Burada cevaz var diyeceksin veyahut da hatta zinaya düşme durumunda vacip olur diyeceksin. Ama adam onu Olmaz. Cahiz değil. Ya herkese aynı, her tarla aynı sabanla sürülmez. Adama diyorsun ki musiki haram veya şu var. Tamam. Cahiz diyen da var. Şartlı haram olmanın da şartları var. Vesaire vesaire. Adam psikolojik hasta. Kafayı yemiş. Tedavi ya. Osmanlı'da bunun tedavi sistemi var ya. Yani ben diyor bundan tedavi olurum. Yok. Kaside bile dinleyemezsin diyor. Ya arkadaş, bıraktık şarkıyı, türküyü. E ben kasi deybürde dinleyeceğim, Cahiz değil diyor. Ya kafayı mı yiyeyim abi diyor ya, bir şey dinleyeceğim daha diyor, ne dinleyeyim diyor. Şey bu, böyle olmaz. Adam ne niyetle soruyor, adamın durumu, ahvali nedir, bunları dinlemek lazım, anlamak lazım, öyle mi? Ne yaptı İbni Abbas Radiyallahu mı? Adam geldi dedi ki, ben adam öldürdüm dedi, tövben var mı? Var dedi. Yani Allah, tövbe kapısı açık. Gavur dönse şirkten tevbe ed ediyor, Müslüman oluyor da katil olsun. Olsun abi, kul hakkıdır, ah ahirette azab sevali var. Ama katil olmuş artık. Olmuş. Sen şimdi buna öbür, Beni İsrail'deki adamın yaptığı gibi, yok senin tevben dedi, onu da öldürdü. 99 adam öldürmüştü. Al bir de seni imamesiyle yüz etti dedi. Ama öbür halime gitti, dedi ben 99 dedi, kişi öldürmüştüm, gittim hocaya sordum. O da dedi tövben yok, onu da öldürdüm dedi, benim durumum ne alacak dedi şimdi O hoca uyanık, yani Beni İsrail'deki eski ümmetteki alim ama hak üzere Din hak üzere olan dini konuşuyoruz, Bukhari hadisi ya Bukhari hadisi, o ne dedi? Ya dedi ben senin tövben kabul olur olmaz Allah kabul eder etmesi özel bilgim yok senin hakkında? Ama dedi şu yer yerde Evliyaullah var Allah dostlarının arasına gidersen, sohbete girersen, cemaate katılırsan, belki oraya Allah rahmetiyle tecelli ederken sana da bir rahmetten isabet eder dedi. O adamda kalktı işte meşhur hadis. ilerisini benden kaç kere dinlemişsiniz. Bu kişi gitti oraya. Eşini bak orada kendini de öldürtürmüş Akıllı mantıklı bir vefat va yani şimdi bu adama tövben kabul olmaz diyerekten nereye varacağız? Hayırlıpaşalar da dedi ki tövben kabul olur. Yani kabul eder mi Allah özel senin adına onu ben kaybı bilmem ama tevbe kapısı açıktır dedi hangi gün olursa olsun ölmedin ya dedi yani. Öbür adam da geldi sinirli minirli birine kızmış. Tavafta oturuyor İbn Abbas hazretleri kıyamette gelmiş tavaf alanında orada oturuyor herkes geliyor İbn Abbas tabi fetvaya geldi bir sinirli adam dedi ki, dedi katilin tevbesi var mı İbn Abbas bir baktı şöyle yok dedi ya öyle mi dedi. O zaman öldürmeyeyim demek istedi. Gitti. E yandaki şey hizmetçisi tabiinden zat. Dedi hep Ne Abbas. bu aynı soru. Bu adama böyle dedim, bu adama. Ya bu adam dedi öldürmüş gelmiş. Buna dediğimde ümitini kestirirsek hepten kavur olacak dedi. Ondan sonra bütün dünyayı gizecek. Nasıl olsa tevgam kabul dilerse öldürürüm diyecek dedi. Bunu durduruyoruz dedi yani. E bu dedi sinirlenmiş birine Tevbem kabul olursa öldüreceğim diye hesabı yapmış. Ben de buna kapı kapatmak için tevbem kabul olmaz diyerekten vazgeçirdim diyor. İki tarafta da insandan hayatını kurtarıyor bu fetva. Ama tam ters insanları tanımadın. Yani doktorluk gibi bir mesele. Herkese aynı ilaç verilir mi ya? He? Midem ağrıyor tayan efendim şey yapını şeyi bırak ne onladı? Beyin apı. Damardan gir, psikolojik sorunlu gibi adam. Kim bilmem ne apu ver. Karnım ağrıyor, bacakım. Herkese aynı apu ver. Ne yaparsın milleti ya? Onca hocalık zor iş, hatiplik zor iş, konuşmacılık zor iş, istişareci olmak zor iş, müsteşarlık zor iş, danışman diyorsunuz. Ne biliyorsun da ne at yapım var kardeşim, ne tecrüben var ya? Aman ben atlıyorsun. Ben işe alın, yapın, bana sorun. Ben biliyorum. O da batırıyorsun milletin ocağını be. Bir şeyden haberin yok ya. Onun için bu dersleri dinleyin. Faydalanırsınız. İmam Gazali Hüccetül İslam çok akıl fikir verir bize inşallah da. E tabi şehrlerin de yardımıyla, şarihlerin de yardımlarıyla izah ediyorlar. Biz de size oradan tercüme yapıyoruz. Nakil yapıyoruz. Allah Teala hikmetinden bize de bize re eylesin. Amin. Hikmet, isabet. Hikmet, Yerli yerince konuşmak, hikmet, yerli yerince iş yapmak, hikmet. Allah hakim. Doktora da onun için hekim diyorlar. O da hakimden geliyor. وَلَقَدَاتَيْنَا el hikmete, <الْحِكْمَة> Lokman'a hikmet verdik diyor Allah. Yani Lokmanı hekim diyorsunuz. Lokman, peygamberliği ihtilaflı olmakla beraber. Allah'ın büyük velilerinden olduğu kesin. Lokman'a hikmet verdik. Hikmet verdik. Hikmetli sözlerinden cilt dolu kitap çıkar. Özel ciltte kitabım da var. Sırf Lükman-ı Hakkımız sözleri. Keşke onları da konuşabilsek. Nerede öleceğiz, gideceğiz hiç yere vakit kalmadı. Ama hikmet adama da verdik Allah buyuruyor ama adam da sabaha kalkıp da hakim olmuyor. Mutlaka çalışmak, okumak, tecrübe, sohbet, marifet, hizmet, hizmet. Ya büyüklere hizmet etmeden nerede ne öğreneceksin? Lukman ı Hakkım. Meclisinde 12.000 alim Hokka Divit ellerinde ilimlerini yazarlardı. Ama Luqmân Hakim Aleyhisselam 4.000 peygambere hizmet etmiş. 4.000 peygambere hizmet etmiş. O hizmetlerden alıyor. Biz Luqmân'a hikmet verdik buyuruyor ama gece yattı, sabaha kalktı verdik buyurmuyor yani. 4.000 peygamberden ilim almış. 4.000 de ondan ilim almış. Dört bin peygamber de, o zamanlar çoktu enbiyat, doluydu dünya Dört bin peygamber de ondan faydalanmış Mevzu bu İşin başı ne diyorum sana? Nefse muhalefet Az yemek, az içmek, az konuşmak, az karışık Öyle mi? Davud aleyhisselam döneminde, Davud aleyhisselama aleyhisselam zıh yapıyor Yani Elinden ve elenle aleyhüle, hadi demiri yumuşattık, hamur gibi demiri yoğuruyor. Elinin emenden yiyor parasını. Koca dünyanın padişahı hem peygamber hem padişahı o. Onda birleşti ilk. Ben İsrail'den nübüvvet ayrı soydan giderdi. Mülk, krallık ayrı soydan gider. Davud Aleyhisselam'a kadar. Çok acayip bir kıssası var. O Kur'an dualarında yazdık. Sekiz, on sayfa sürüyor. Çok ilim var orada. Öyle tatlı şeyler ki tefsirlerde. Onda mülkle ve nübüvveti cem etti Allah-u Teala. Ve teallahu, mülke vel hikmete. Kara suresinde. Mülkü ve hikmeti Allah Davut'a verdi diyor. Ve'allemun min maşa. Dilediklerinden ona öğretti diyor. Yani hem saltanatı var hem hikmet orada peygamberlik, nübüvvet. lükman Hekimde Hekim de geldi ziyarete. Baktı ki zıh yapıyor. Şimdi zıh da hiç dünyada yok o zamana kadar. Neye yarayacak bu ya demirden bir şeyler yapıyor? Bunu sorayım dedi. İçinden geçirdi ki işte Bunun hikmeti nedir efendim, niye yapıyorsunuz diye sormak istedim. İşte hikmet devreye giriyor. Hemen dedik kendi kendine, ya bana lazım mı dedi bu mesele şu an? Değil. Niye sorayım dedi. Biz olsak ya oturuyoruz, bir adamın dükkana gidiyor, bir şey gidiyor. Şu neye yarıyor abi? Hacı abi bu ne? Bu nereden aldın? Ya arkadaş, bir dakika oturdum beş tane soru soruyorsun. Soruyor. Bir sus ya! İşte bizde hikmet ne arar? O kadar fuzulü konuşan da. Şimdi hemen içinden dedi ki ''Niye dedi ya bana lazım olmayan işi?'' dedi. Sonra sustu, zikir üzere oturdu koca Peygamber Davut Aleyhisselam. Oturdu. Bitti. Zırhı yaptı. Davut Aleyhisselam dakikada yap. Hamur gibi diyorum sana da kadın börek açar gibi yaptı. Hemen giydi. Giydi dedi. ''Ni'me harp'' ''Ne güzel harp elbisesi oldu değil mi?'' dedi. Lokman Hekim ne dedi? Ama bak sustuk süküt ettik. Hikmetini bize öğretti. Sorsaydık huzulü konuşmuş olacaktık. Laf açmayacaksın, konuşma açmayacaksın, karşıdan cevap gelmesini bekleyeceksin. Sorarsan başına bela açarsın. Onun için bundan sonraki derste soru sormamak. Çok soru tartışmadan sonra da hocana, şeyhine, mürşidine, üstadına neyse, şu şuan nasıl, bu bir nasıl, şu caiz mi? Ya adama caiz diyorsun caizin içinden bir daha caiz mi çıkarıyor Ya diyorum tamam yap acı abi bu caiz diyorum İstihara hayırlı diyorum tamam Ne çıktı? E böyle çıktı Rüyada mı gördün ayık mı gördün? Ya Kur'an istiharası yaptım Nasıl yapıyorsun? E gel sen yap Ne bana yaptırıyorsun kardeşim ya Allah Allah Diyoruz ki abicim bu iş inşallah hayırlı olur Allah mübarek etsin Konuyu kapat da Yani sordukça soruyor. Sordukça ne oluyor? Beni İsrail'in Bakara hikayesine dönüyor. Öyle mi? İnek nasıl olsun, inek nasıl olsun, inek nasıl olsun? Musa Aleyhisselam dedi, kesin bir inek. Kemiğini ölüye değdireceksin. Ölü konuşacak, katilini söyleyecek. Allah bana böyle vahiyetti diyor. Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Ya ben Allah'ın peygamberim, siz manyak mısınız dedi ya? Şimdi euzum ya. Euzubillah nekûne minel cailim. Ben de a cahillerden olmaktan Allah'a Dalga geçmek cahil işinde. İnek kesiniyor. Tamam inandık tamam dalga geçmesin. Anladık. İnek nasıl olsun? Ya dedi kesin bir inek. Rengi nasıl olsun? Bir daha Mevla'ya soruyor Musa Azeem. Mevla da işi zorlaştırıyor. Şeddedu fe şeddedu. Da Onlar zorlaştırdılar Allah da Onlar zorlaştırdılar Allah da Dünyada bir tane inek var. O inekte. Mevlada da bir tarif etti. İşte bakara suresi bundan bahsediyor. Bakara inek demek. Bu yani Bakara suresine manası ne? O mübarek ineğin kemiği ölüye değdirildiğinde ölünün dirilip katilini söylediği, mucizenin taalluk ettiği ve kendisinde tezahür ettiği, mübarek ineğin bahsedildiği sure demek. Bakara o demek. Anladım Yoksa öyle Hüseyin Atay gibi inek suresi diye yazılmaz haşa. Yaşar Nuri'lerin hesabını, sığır suresi falan, Haşa O mübarek ineğin bahsinin Geçtiği sure Edep bunu iktiza eder Ondan sonra efendim Aradılar, aradılar, aradılar Canları çıktı Rengini Mevla tarif etti Amelini tarif etti, işini, gücünü Tarif etti, ineğin bütün hesabın. Sormasalar bir şey yok Normal inek yetecek Mevzu uzadı Sonunda dediler inşallah buluruz. Baktılar ki sordukça iş gidiyor. Ya sormayın buyuruyor Musa Aleyhisselam yine soruyorlar. Dediler inşallah buluruz. İnşallah mesela kıyamete kadar bulamayacaklardı. Yine o inşallah kurtuldular. Ayette geçiyor bu ve inne inşallah ule muhtedun dediler ve hidayete erdi. Neyse o ineği buldular. Ama inek kaç para? Püüüü, derisinin dolusu altın. Çünkü o vasıflarda inek dünyada tek var o zaman. Adam da baktı ki bunlar mecburlar bu ineğe. Dedi ki, diğerinin dolusu altın. Yani, yüz liralık işi kaç trilyona sor bitirdiler. E şimdi onun içindir ki, eski ümmetleri çok sormaları, bir de sormalarından da beteri, dediği cevabı uygulamamaları helak etti. İnne اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Sizden öncekileri helak eden ne oldu? Kesratü mesailim Soruyu çok sormaları Vaktilafun ala ne Nebilerin peygamberlerini efendim dinlememeleri Hem sorar hem de dinlemez Bir de böyle Ondan sonra onun için İşimize bakacağız Üzerimize lazım olan belli, elzem olan belli, elşiddet itikadı yazılmış belli Fıkıh belli, öyle mi? Tam tane tart karıştırıyoruz mevzuyu Allah hidayete ulaştırsın bizi Faz-u keremile, kerem a sabit eylesin Bulduktan sonra daim eylesin Ayrılmaktan muhafaza eylesin Allah'ım batıl üzere mücadele eden bizi muhafaza eylesin Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve mu ala al seyyidi Muhammed Allah'ım bi hak-i seyyidi Muhammed ve mu al seyyidi Muhammed Ya Rabbi İçimizdeki batıl mücadelecilik huylarını gider Ya Rabbi İçimizdeki nefsimizden gelen tartışma huylarımızı izale eyle Ya Rabbi Bizi halim, selim, sakin Feizli, sükunetli, sekinetli, Mubarek kullarından eyle. Amin. Hak meydana çıksın Üçün konuşanlardan eyle. Amin. Ve hakkın başkasının elinde Zuhur etmesini daha çok sevenlerden eyle. Allah'ım nefisten, kibirden, Gurudan, riyadan, ucubten, Hükten, adavetten, iftihardan Zerrem Hizmetlerimize ithal etme Ya Rabbi. Amin. Kalbimize böyle Bir şey nasip etme Ya Rabbi. Amin. Sırf senin rızan dinle hizmet Üçün faaliyet yapmalarımızı nasip et ibadetlerimizi böyleyle. Allah'ım sen fazlül kerem konuştuğumuz insanları da hidayet eyle. İnsanların hidayetine bizi vesile et. Ya Rabb bizi hidayet eyle, bizi hidayet çeyle. Ve yar bizi davet çeyle. Senin yoluna tebliğci eyle. Ve ya Rabbi tebliğlerimizi, davetlerimizi çok kesirle eyle ya Rabb. Allah'ım kurban ol. Birkaç günlük ömrümüz kaldı. Kalan ömrümüzde el-Sünnet caddesi, şeriat caddesi üzere istikametle müşeref eyle. Devam-sebat istikametle merzuk eyle. Cümlemizi Ya Rabbi, ahiret işlerine dünyayı karıştırmaktan muhafaza eyle. Dostlarına düşman olmaktan muhafaza eyle. Düşmanlarına dost olmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi, sıddıklarla, şehitlerle, Ya Rabbi, salihlerle, nebilerle, haşru cem eyle. Dünyada, ahirette dostlarından ayırma. Ya Rabbi, Amin. Allahumine seluke el-Cenneh. نعود بك من النار اللهم نسالك رضاك والجنة نعودك سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنة ما قرب اليها من قولنا وعمل امين بك من النار ما قرب اليها من قولنا وعمل اللهم انا نسالك من خير ما سئلك منه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بك من شر من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فَنْتَ الْمُسْتَعَانِ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ اِلّٰى بِاللّٰهِ الْعَلِيلْ عَفَيْمُ Ya Rabbi hastalara acil şifalar ihsan, dertlere devalar ikram et. borçlara edalar ihsan eyle, dünya işleriyle meşgul olmaktan, ibadetlerimizi geri bırakmaktan muhafaza eyle, Allah'ım geçimlerimizi hayırla temin eyle, günahdan, haramlardan, şüphelerden uzak eyle, Allah'ım çoluk çocuk geçindireceğiz derken, Masihetlere müptele aileme, Ya Rabben Alemin ve Ya Hayrun Nasirin. Yoğun bakımda olanlar, kaza geçirmiş ağır, yoğun bakımda olanlar, birçok insanların isimleri söyleniyor, ben hepsini aklımda tutamıyorum. Sana halleri malumdur. Bizden kimler dua talep etmişse, şu saatte şifalarını takdir eyle, Amin. devalarını bahşeyle, ikram eyle, Allah'ın umduklarına nahil eyle, onları da bizi de korktuklarımızdan emin eyle. Dua isteyen bütün kullarını bu dualara ilhak eyle. Amin. Ya Rabben Alemin ve Ya Hayrun Bine, hai al față, bisnele velule, la garga, garga, garga, garga, meterei, si amateri, misende, gej, misende, si față, abecle, hidie, abecle, ne rogle, ne va asoleile, ne arabem. Seamfa, tu crezi, ne arabem, bisnele, ne arabem, ducte ara camusan محمد النبي الأمي، الحبيب العالِ القدر، Kadri El على لي وصحبه. آمين. Băieți, știi? Chiar se dădă de cei care nu pot trage, se dădă de cei care se ocupă de magii. Magii au trebuit să de Günlük olsa zor, haftada bir kere, yarın, cuma, bu gece, cuma gecesi bir kere okunsa veya bu ayetler ve dualar üzerinde taşınsa, Cafer Sadık imamımız radıyallahu buyuruyor ki, Bir hafta için bu ayetler yeterlidir Allah'ın izniyle, hiçbir şer, güçler, cinler, şeytanlar, büyüler o kişiye zarar veremeyecek inşallah. Bakın burada ne yazıyor? Yani üzerinde taşıyanlar için konuşuyorum uiz nefsi, kendimi koruyorum. Ve hamil azel kitap, bu yazıyı taşıyanı da koruyorum. Korumaya alıyorum. Kimi korumasını alıyorum? Billahil vâhidil kahhar. Allah cinleri ezemez mi? Şeytanları yenemez mi? Bir olan Allah'a sığınıyorum ve sığındırıyorum. Bu yazı üzerinde bulunan. Nelerden sığındırıyorum? Bak şimdi manaya bak. Min şerimâkûn billâil ve nâr. Gece ve gündüz olabilecek her şerlinin şerinde. Ve yere giren, gökten yere inip yere giren her şeyin şerinden. Ve mağrucu yerden çıkan, ve maencül müne sema gökten inen, ve mağrucu göğe çıkan, e ne kaldı? Dört boyutlu, değil mi? He, bütün olabilecek şeylerden Allah'a sunduruyor. Sonra diyor Ya Rabbi zalim kavimden beni kurtar. Sonra Ya Rabbi şeytanların dürtülerinden yanıma gelmelerinden sana sığınırım. Hep ayet. Mâcizun bi'l-sihir. Musa diyor, sizin yaptığınız büyüdür. Allah seyübdülü. Allah o büyüyü bozacaktır. İnnallâh'a lâsluhamel el-müfsidî. Allah fesatçıların işlerini geçerli kılmaz. Bunlar hep ayettir. Bu ayetleri haftada bir okusaysan veya üzerinde taşısa inşallah hepimizin üzerimizdeki gözler, nazarlar, sihirler tabi üzerimize bir de ibadetine düşkün olan, hayır hasenat yapan insanlara da çok şeytan ve cinler çok uğraşır öbürüyle ne uğrasın şeytan boş eve girme hırsız boş eve girmez şeytan da sıfırı tüketmişler niye uğraşır adamın sevabı yok bu yola dönenlerle çok uğraşır onun için çoluk çocuğuna musallat olur evinde huzursuzluklar olur bunlar Allah izin veriyor imtihandır ama sana da diyor ki benim zikrime sarıl benim ayetlerime sarıl ben sana düşman yarattım ama korunacak kalkan da yarattım kale yarattım zikir Dua benim kalemdir. Zikrime giren kurtulur Allah buyuruyor. Onun için şeytandan insanı kurtaracak en süratli, en kuvvetli ilaç, kale, silah, zikir ve dua. Allah amel etmeye, muvaffak eyleye. Amin. Amin. Allahümme Amin. Salli, ve salli ve sellim ve barik, ve barik. Ala, seyyidina. ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiy. الحبيب العالي القدر العظيم الجاه فعلى وصحبه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamduleke ya rabbel alemin. Mașteptim sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ve sahabesinin silsile-i meşahimizin, İsmet babamızın, Efendi babamızın, Yavuz Sultan, Fatih Sultan, Selâtu Ali Uthman'ın ve Şeyhul İslam, İsmail Efendi vs. Şeyhul İslamların errahi tayibelerine, Halidin Zeydeba, Yubel Ansari, radıyahu anhul bari ve civarında medfum bulunan Ve civarlarımızdan medfun bulunan sahabe ve tabiinevzamın Ebu Şeybe el-Hudri radıyallahu anh ve sair sahabe kiramın, er ve bu cemaatin geçmişlerinden Adem ile Havva babamıza annemize kadar bizi doğuranlardan imanlı olarak ölmüş bütün anne babalarımızın Ruhlerine vasıl olmak üzere El Fatiha Bismillahirrahmanirrahim